Alhamdulillah, alamizmin rahmetiyle. Hale Hamdulillah, Ledi hedana lhaa ve ma konna nehtele, Ledi Allah. Fıma tevifiyye ot, Sami illa bilaht. Lütfujiyye ot. Lütfujiyye ot. Lütfujiyye Vale Ali yocahbi sallam. Ağaburullah semiyi ala imi ün şeytanı rüdim. Vb. Ağaburuk ben amazat şeyatı. Ağaburuk Rabbim yapturun. Bismillahi r r-Rahim. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. Sadan Allah Azim. Allah manfağına bil Qur'an Azim. Fıbarık denenin ﴿الحمد لله رب العالمين السّهّر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا مُجَبَّدَه ودفعت عنكم سوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah Teala bıktısa hazıttırm. Vatanımızı, milletimizi, özellikle Ehli Sünnet ve cemaat, mensubu kardeşlerimizi fitnelerin görüneninden ve görünmeyeninden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Fitneler karkaşa demek, iç savaş demek, insanların birbirine girmesi, birbirinin kanına girmesi birbirine saldırması, yağmalaması, kör ve sağır fitneler. Kör ve sağır yani sebebi bilinmeyen, mevzunun ne olduğu anlaşılamayan, katilin niye öldürdüğünü bilmediği, maktulün niye öldürüldüğünü bilmediği kargaşalar demek. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bunların çok olacağını Ahir zamanda çoğalacağını, kendisinden sonra başlayacağını ve devam edeceğini beyan etti sallallahu aleyhi ve sellem. En mühim mesele, bu fitneler dinimize isabet etmesin, musibetler dinimize isabet etmesin. Ne demek? İmanımıza vurdurmasın Mevla. Çünkü dünyamıza vurursa ekonomiyi bozar, işte sağlığını bozar, geçimini bozar, ...keyfini kaçırır falan... ...ama bunun ahirete zararı olmaz... ...hatta faydası da olabilir... ...çünkü günahına kefaret olması bakımından... ...ve dünyada... zevklerin azalması... ...ve imkanlarının kısıtlanması... ...ahirette imkanların genişlemesine... ...vesile olacağından dolayı... ...ama... ...dine vurursa, itikada vurursa... ...imana vurursa... ...işte onun ebedi ahirette... ...belası bitmeyeceğinden tercih edilmek noktasında kalırsak tabi dünya musibetini tercih ederiz. Ahiret musibetini asla istemeyiz. Ama yine biz Rabbena atina dünya hasene fi ahireti hasene Dünyada da güzellik ve afiyet ver. Ahirette de hasene ver, güzellik ver. Kına azabet nar bize ateşin azabından vikaye ile muhafaza ile Amin. Böyle dua ederim. İki taraf için de bela istemeyelim afiyetten daha büyük istenen bir şey yok. Allah Teala'dan istenenlerin en sevgilisi Rabbimize ve bizim için en makbulü afiyettir. Afiyet, muafat da aynı manadadır Arapçada. Muafat. Hacer'le Söyde gelirken Mani'den sonra oradaki dualarda hani ya yapıyorsunuz ya duyuyorsunuz, ya duyuyorsunuz yapanlardan sesli yapanlar oluyor. Allah minnâne selükel afiye. af. Allah minnâne selükel afve vel afiye. Günahlarımıza af dinimiz, dünyamız için belasızlık. Afiyet ne demek? Belasızlık. Vel muafatet daime. Devamlı, sürekli afiyet. Yani tabi bu genel bir mefhumdur. Bunun çok yönleri var. Bizim dediğimiz dinimizde, ailemizde, çocuk çocuğumuzda, malımızda artık arabandan tut, efendim tavuğundan çık. Hepsine afiyet. Çünkü seninle alakalı şeylerin hepsine afiyet. Allah belasızlık nasip etsin. Amin. Efendim. Belaları düşmanların başına irsal eylesin. Amin. Amin. Ne buyuruyor yine duasında? Ve la tecaal musibetena fi dinina. Uzun bir duasıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah maksimlela min haşyetike ma tehulü bi beynena ve beyni maasike. Ya Rabbi bize senin korkundan ve saygından, sana karşı haşyetten ve korkudan ne kadar bölüştür, o kadar hisse bize düşür ki bundan seninle günahlarının arasına e, bizimle sana isyanlar arasına mani koyacak kadar senden haşyet, havuf ve tatva nasibeyle. eyle. Amin. Anladınız mı manasını? Ya şimdi Allah'tan korkmanın e, Celle Celaluhu mertebeleri var. Kimisi Mevla'ya saygısından bacağını uzatamıyor. Kimisi yiyemiyor, içemiyor. Kimisi sabaha kadar uyuyamıyor. Böyle Allah dostları var. Meratip meselesi. Biz de ne diyoruz? Ya Rabbi bize hiç olmasa, büyük veliler makamında değiliz ama senin günahlarınla bizim aramıza engel koyacak kadar bir haşyet nasip eyle. ki Haramlara düşmeyelim, günahlara bulaşmayalım. Cennete eke. E, taatından yani e, ibadetinden ne kadar bize nasip ayır? Cennetine bizi ulaştıracak kadar. Amin. Yani yolda bırakmasın bizi o namazımız, abdestimiz, guslümüz, zikrimiz, ibadetimiz, münafıklar gibi yarı yolda nurumuzu söndürmesin Amin. ve taatımız bizi cennete vardırana kadar yetsin. Amin. Amin. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّلْ بِي عَلَيْنَا نَصَائِبَ <الدُّنْيَا> Bize imanımızın yakini derecesinden, yani gözle görü gibi inanmak bakımından hisse ayır. Ne kadar? Şimdi Allah korkusundan ne kadar hisse istedik? Günahlarla aramıza engel olacak kadar. İbadetten ne kadar hisse istedik? Bizi cennete ulaştıracak kadar sallallahu aleyhi ve sellem istedi. Bize öğretiyor. Peki imanımızın yakini derecesi, gözde görür gibi halden ne kadar istedik? Dünyanın belalarını bize kolaylaştıracak kadar. Hangi bela gelirse gelsin çok kolay geliyor. Niye kolay geliyor? E, Sahabe-i kiramı e, kestiler. daracında hastalar astılar. Gık dediler mi? Demediler. Hubeyb Hazretleri Zeyd İbn-i hazretleri, Hazretleri Rıdvanullah Ali Mecmu'un Tenim'de kafirler onları yakaladılar Asacaklar vakitte umurlanda değil İki rekat dedi bana şahad edin Namaz kılayım İdam olacak adam infaz edilmeden Evvel e, idam namazı var Allah nasip etmesin Allah bize öyle bir namaz Nasip etmesin Biz öyle bir namaz isteyelim mi İstemeyelim, ne gereği var isteyelim? Mevla böyle bir şey isteyin buyurmuyor Gece kalk, teheccüd kıl canım. Teheccüdün iki rekatı idam namazından üstü mü? <gülüyor> üstü. Ama kaşınmanın da lüzumu yok hani. İlla ben idam namazı kılmak istiyorum falan. Sen diyor, Allah başına verirse de namazsız gitme. ben senere rekat değil. Şimdi bizim yazıyorsa ya, il mahalle hazırlıyorum size. İl namazlarda katil namazı var. Ne demek katil namazı? öldürüleceksen, tabi zulmen, haksız yere veyahut olur ki şeriatın bir had cezası olur, başına gelir bir günah, kafir olmazsın ama işte şey de var ya recim evliyken zina eden olsa başına gelir. insan kafir olmaz ki yani zina etmekle. Ama Allah nasip etmesin ve lakin o adam recmedilecek edilecek. Tabi tevbe eder, son da ne yapacak? Son kılacağı iki rekat namaz. O zat tabii Allah yolda e, cihatta yakalandı, müşriklerin eline düştü. İki rekat idam olacağı zaman, iki rekat namaz kılma sünnetini ilk ilk o başlattı. Tarihte ilk o. Hiç daha kimse kılmamış. O sahabiyi. Radıyallahu teala. Yani musibetler onlara ne kadar hafif geliyor, kolay geliyor. Çünkü imanın derecesi çok güçlü. Bundan dolayıdır ki Allah'tan musibet istemeyelim... Allah'ın bütün musibetleri bizden bertaraf eyle. Amin. Amin. Ama kaderde kazada olduğu üzere bize göndereceğin zamanda bize öyle bir güçlü iman, seni görür gibi, ahireti görür gibi iman nasip eyle ki dünyanın musibetlerini bize kolay getirsin. Amin. Ve imtihanları kolay geçirsin. Amin. Amin. Çünkü dünyada her an bir musibet gelebilir ve insan buna katlanamayabilir, tahammül edemeyebilir. Allah muhafaza sabırsızlık gösterebilir, rızasızlık gösterebilir. Haşa beni mi bulduğu bu, Allah niye bana bunu yaptı? Haşa diyebilir, şeytan dedirtebilir. Yani ölüm anında vesaire yaka yıprattırabilir, yanak tokatlatabilir, dizini dövdürebilir. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Ağlamak var, üzülmek var, sessiz. Mevla'dan razı olmak kaydışar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ağladı çocuğu öldüğü vakit. اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعَوَ الْقَلْبَ يَحْزَنَ Gözden yaşakar, kalbede de üzüntü gelir. Ve نَكُولِ اللّٰهَ مَا يَضَانِ رَبُّنَ Biz Rabbimizin razı olmayacağı bir söz sarf etmeyiz. Farkımız burada da. Ama merhamet vermiş Allah. insan çocuğu ölçe, acıma hissinden annesi ölçe, babası ölçe, ağlayabilir. Ama bağırmak yok, musibet. Ne diyor İbn-i Mesud radıyallahu teâlâ? ...başıma e, bir bela geldiğinde dizlerimi dövmektense vay hani dizlerine vurur ellerini hani bu beni nereden buldum meali taşır. Yani zacer hali. Zacer yani taşkınlık, tahammülsüzlük, bir isyan gibi, rızasızlık halidir. Yedi kat yerden gökten beni 7 kat gökten beni atsalar, bıraksalar yere düşsem nasıl parçalanır? 7 kat göğü söylüyor. 7. kat bina demiyor yedi kat gökten atsalar parçalanmayı tercih ederim. Allah'ın başıma gönderdiği bir işte leyte ölemeyküm. Keşke bu olmasaydı demekten. Bizim de ekmek peynir gibi her dakika konuştuğumuzdan. Keşke böyle olmasaydı. Gökten yani khirra min gökten düşmeyi daha bu ile daha sevgili görürüm. Menalekule fi şey in leyte olmamış. Olmuş bir şey hakkında keşke olmayaydı demekten şu durumlarımıza bak tehlikeli konuşmalarımıza bak bizim. Için. Yine hadis yani rivayetlerde ne buyuruluyor? Başına musibet gelende dizini dövenin fakat her bir taamelu bütün sevatları silinir. Ya maalesef böyle hallerimiz var. Onun için bu duada ne buyrul yine bize öyle iman gücü ver ki görür gibi ahirete inanalım ki e, cenneti, mükafatı, sevabı günahlarının eridiğini, kefaretini bunlara karşı imanı güçlü olan adam hangi musibet gelse ondan razı gelir Mevla'dan çünkü onda karşılığı var. Eczi var Allah'ın dedi. Ama imanı zayıf olan, her şey dünya bilen, o darlanır. Çok büyük bir duadır. Onun için görür gibi iman yakın derecesidir. Dünyanın musibetleri geçicidir, kalmaz, acıları sürekli değildir, hüzünleri geçicidir ama ahiretin azapları ebedidir ve daimidir ve bakidir. Bundan dolayı tercih olsa dünyada çekelim, ahirete temiz gidelim diye tercih etmek lazım. Ama en doğrusu nedir? Tevbe-i istiğfar üzere olursan, devamlı Mevla'dan af dilersen, Ahirette de bir azap kalmaz. Dünyada da belalar gelmez. Dua ile bela çarpışır. Sabah akşam bizim ''Dualarım'' kitabındaki virtleri okusan, sabah akşam okunacak bölümlerdeki zikirleri okusan, maddi, manevi, bütün belalardan korunmak için ne hadis-i şerifler ve dualar vardır? Sen sipere girmezsen, tehlikelere maruz kalırsın. Açıkta durursan, kurşunların hedefi olursun. Sana bu kadar kaleler yarattım Mevla, kalkanlar gönderdim öyle. Bundan bunun en büyük yolu zikrullah, Allah'ın zikridir ve duasıdır. E tabi ki bu da neyi gerektirir? Elbette ki beş vakit namazı vakti vaktinde doğru, düzgün, abdesti güçlü alarak kılmayı gerektirir. Abdesi yok, e, namazı yok, sabah namazı kılmamış, Bismillah okuyor. Ne yapsın sana Bismillahirrahmanirrahim? E Allah'ın adı işte. Sen demedin mi işte? Bela gelmez, ani felaket, bir musibet gelmez. E dedim ama namaz kılmak şartıyla beş vakit namazı kılmayanın hiçbir zikrinin kabulüne dair hiçbir hadis-i şerifte yer yok. Hatta namaz kılmayanın sahir amellerinin reddedileceğine dair dinin direği müminin miracı namaz kitabında bap açtım. O namaz kılmayanların başına gelecek belalarda da olabilir bu belki ama dinin direğinde daha uzun tafsilat. E, hiçbir ameli kabul olmaz yok. E, hiçbir ameli kabul olmaz o zaman korunmazsın. Koruma okuduğun duada kabul olmaz. Farzları kılmayana reçete var mı? Yok. yok ilaç yok ben sana. Nereden üreteceğim? Uyduramam ki. Onun için ...beş vakit namazda kılmak şartıyla ahirete görü gibi bir iman olduğu takdirde gelen musibetler zaten gelmez inşallah dualar okuduğun takdirde ama gelse de ne olur? Kolay olur. Ya Rabbi bizi yaşattığın sürece kulaklarımızla gözlerimizle ve bütün güç kuvvetimizle bütün vücudumuzdaki her uzvumuzun kuvvetiyle Bizi faydalandır. Amin. Yani ölene kadar gözümüz görsün, kulağımız duysun, elimiz ayağımız tutsun. Secdeleri yapabilirim. Rükûlere eylebilirim. Ölene kadar. Bak nice insanlar gözü görmüyor, kulağı Ne kadar zor durumlar yani. Hiç istenecek bir şeyler değil yani. Yani kulağı duymaz, bazı dinleyemez. Gözü görmez, Kabe'ye bakamaz, alime bakamaz, ana babasına bakamaz mesela. Yani bunlar istenecek şey bir gücü kuvveti böbrek bitti. Ne haller yani diyalizler makinalar su içemez. Perişanlıklar var. Onun için bütün kuvvetlerimizle. Ve alhul varise minna. Yani bizim uzuvlarımız o kadar kuvvetli olsun, güçlü olsun, sağlam olsun. Kaç yaşında ölsek arkamıza bile kalsın. Yani ölmeseydik her şey sağlam idi. Varisimiz uzuvlarımızdaki kuvvetimiz Varisimiz olsun. Varis ne demek? Sen gittin varis kaldı. Uzuvlarımız o kadar sağlam kalsın ki ya bu duvarı devamlı okumak lazım. Ben arada bir okuyorum. Yani devamlı okumak lazım. Çünkü en büyük tehlike uzun kaybıdır. Hele benim gibi şeker hastalarında göz ve böbrek gibi konular vardır yani. Yaşımız da çok yok. Biraz daha yaşarsak ne olur? Yolda bırakırsa uzuvlar ne olur yani? Allah muhafaza. Onun ne diyor? Benden sonraya uzunlarım kalsın. Safa sağlam olsun. Ve yani. Ya Rabbi intikamımız, ahımız, öcümüz bize zulmedenlerden bize zulmedenlerin üzerinde olsun. Amin. Yani bize haksızlık edenlerden intikamımızı al. Amin. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım eyle. Amin. E i̇şte şimdi buna ne kadar niye okudum? Şuradan sebep. Geldik şimdi esas yerimize. Ve تَجْعَلْ مُسِيبَتَ نَعْفِي dinine Bela musibet dünyadır burası. Arıza yeri. Her an bir şey olur. Ama musibetimizi dinimize vurdurmayasın. Amin. Ne demek? İnancımı bozma, amelimi bozma, namazımı terk ettirme, ibadetlerimi kaçırttırma. En mühimi tabii beyin ve itikat ve inanç konularında sen bize bir musibet vurdurma dünyada ne yaparsan razıyız ama dinimize inancımıza bela verme ya belasızlık en mühim afiyet dinimiz dünyamız elimiz, malımız ama en başta dualarına geliyor fi dini ben senden afiyet istiyorum fi dini dinim usulsunda dinim ne demek Kadere iman etmiş adam, bir de Mustafa İslam dinledi. Sonra bir de geldi eve. Kader, mader yokmuş ya. Ne mu duruyorsunuz? Dedi. Bunun dinine vurdu musibet? Dinine vurdu. Çok büyük tehlike. Ne hadisler gördüm yine bu? Kader inkar edenler hakkında. Yakında yani. Bir eserde onları toplayacağım inşallah. Ne kadar acayip adısevler gördüm. Ne belalar gördüm ya. Yani. Kader inkar edenler. Tehlikesi hakkında. Ya bu adam. Kader'e inanıyordu dün, şimdi geldi Kader'i inkar ediyor. E bu adamın dinine musibet vurdu. Bunun keşke bütün malı mülkü gideydi de, hatta bir gün evvel canı bile gideydi de, bu imanlı öleydi. Ehl-i sünnetten ölürdü. Kader'iye mutezileden olmadan ölseydi. Çünkü insan böyle bir ayrımda kalsa neyi tercih eder? İmanıma zarar gelmeden öleyim der. Çünkü ne yapayım dünyada biraz daha kalayım? İki, i̇ki tabak fazla parasa yiyince cennete mi gideceğiz? Yani iki kahve fazla içince bugün kahve de içemedim kafamda baksana şey gibi az daha uyuyacağım ama burada. He her gün içerdim bugün içemem. Yani iki kahve fazla içeceğiz diye bu arada bu tehlikeyi mi göz önünde bulunduracağız ki acaba kalbimiz mi kaydı? Ayağımız kaysa kalçamız kırılacak. Kalbimiz kayınca ebedi cehennem imanımız gitti. Şimdi bu tehlike çekilir mi burada iki kahve için beş parası için? Çekilmez. Onun için ne diyoruz? Ve ida başka duada yine var. Ve ida Bu da namazlarda selamdan önce okunuyor. Acayip bir dua. O da dua kitabında sana dersem yoktur. Namaz ilmi halinde yazdım. Namaz ilmi hal kitabında selamdan önce yazdığımı hatırlıyorum. Allah'ım yesir kıl hayrat. Ya Rabbi senden hayırları işlemeyi istiyorum. Ve terk el yasakları bırakmayı istiyorum. Ve rubben mesakin fakirleri sevmeyi istiyorum. Fakirleri sevmeyi, zenginleri sevmeyi diye bir şey var mı? Niye yok? E zenginleri herkes seviyor zaten. <gülüyor> Fakirleri sevmeyi diyor. Ya bugün yine rivayetlerde okudum sabahtan daldım bir kitaplara kaç beş saat kır... <gülüyor> sırtım kırılmış haberim yok. Evliya Allah'tan biri birine o ibn-i Aziz olacak o da yalan. onun risaleleri basılmış. Yani mektupların toplamış bir kitap ama muhteşem olmuş. Keşke tercüme edebilsek. Hatta o Risale ders olarak okunması lazım. Görülmemiş bir şeyler ya. Mısır'dan siyah bir köle kadın, ağzatlı köle kadın, yaşlı. Adında o da mi neydi? Sevda. Unutmuş olabilirim kadıncağızın adını. Tamam Mısır'dan mektup yazıyor. Diyor ki duvarın kısa, tavuklarımı çalıyorlar. Koca halifeye. Bu işle ilgilen. Ömer İbni Abdülaziz de alıyor, razıya Allah'ın mektubu, hemen Mısır vasitine mektup, bizzat gidiyorsun, duvarı sen uzatıyorsun, yapıyorsun, kendin, millete iş buyurma, git kendin yap diyor valiye. Ondan sonra, ondan sonra, bir daha haber geliyor, vali alıyor, gidiyor böyle. Her teferruata kadar var, razıya allah Teala. Ömer İbni Abdülaziz iki sene halifelik yaptı, dünyayı adaletle doldurdu, dört halifeye eklendi yani. Öyle bir acayip bir şey. Daha misli yok. Beşinci halibe Bekim deseler onu söyleyebiliyorsun. Radıyallahu teala. Evet. Yani o yine bizzat mektup yazıyor. Ondan işte o da ondan bu bir dua istiyor. O da ona... Ya diyor bırak benden dua mua isteme diyor. Ben diyor bakıyorum diyor da kendimi diyor zenginlere meyilli görüyorum. Bir fakir bir zengin olsa diyor safta zengine doğru hafif yaklaştığımı gördüm diyor geçen. İçimi şöyle bir zengine doğru gideyim. fakirden ne fayda gelir? hafif zengine yaklaşalım diye, içime bir mail geldi diyor, kendimi reddettim diyor. Sildim kendimi de defterden. Evliya mıyım, neyim, hiçbir şey değilim ben diyor. Benim kalbim bozulmuş diyor. Bana ne mektup yazıyorsun da benden dua istiyorsun diyor. Sen bana dua ile diyor. Ama maalesef şu anda bütün hacısı, hocası, zenginlere itibar var. bahane de bulmuşlar. E hizmet için. bahane de bulmuşlar, hizmet için. Ama işte sen biraz da hak için kurban, küp için kavurma da yapıyorsun herhalde. Efendi biraz dikkat edelim bu zengin işlerle. ben bu zengin işleri sıkıntı, kalbin meyletmeyecek miyim? Tevâvâhâli gâdîyeli hînâv zeybesû güzâhâliyîn. Bir adam zengine hürmet ediyorsun. Fakire daha fazla edeceksin. Tanınmayan insana, garibana daha fazla hürmet edeceksin. He sen eğer zengine durup da kapıda iki dakika konuşuyorsun, fakir geldiğime itekliyorsun veyahut hızlı geçiyorsun, biliyorsun Sıkıntı olur. Zengine niye hürmet ediyorsun? Zenginliğinden sebep. Fakir olsaydı eder miydin? Etmezdir. O zaman o hürmet neden? Hafızdır diye alimdir diye değil. Değil mi? Hafız diye alim diye değil. Zenginliğinden sebep. Dininin üçte ikisi gider diyor. Dininin üçte ikisi gider. İmam Rabbani Hazretler de bunu nakleder mektubatında. Bu hadis-i Dikkat etmek lazım. Ama tabi terbiyesizliğe yok. Terbiyesizliğe yok. Yok. Hani komünist gibi. Zengin adam gelmiş müsahafada. At... Sen zenginsin, seninle musafa diyorum falan. Böyle de deli dolu hareketler de yapmayın. Herkes Müslümandır, zengindir, fakirdir. Herkes Müslümana, Müslümana göre muamele edin ama zengindir diye ayrıcalıklı muamele etmeyin. Dünyanoğlu diyorum. Rabb'im, rahmet eyle beni. Beni bağışlayasın, bana rahmet edesin, bana acıyasın ve de tevbe nasip edesin, tevbem kabul edesin ve biriniz yukarıdan şeyi Kitabı bulun, deri. namaz ilmi halı kitabın. Bakın bu dua hangi sayfada? Sayfa verelim onlara. Belki bir Müslüman ezberler de selamdan önce okur belki. Ben şimdi ezberim dedi, sayfelen. Ve idaratte <Sessizlik> müebbed ki fitneten, Rabbi kullarının başına bir bela getirmek istediğin zaman, özellikle de dinine imanına vurduracağın zaman, yani adamın itikadını bozacağın, kalbini bozacağın, Allah mı deccal çıkma tehlikesi var, değil mi? Kıyamete yakın. Var mı? Her peygamber ondan ümmetini sakındırmıştır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dünya kurulduğunda Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar deccal fitnesinden büyük bir tehlike yoktur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hususta kaç saatlik ters sohbetimiz var. Şimdi böyle bir fitne geleceği zaman ne diyor? Böyle bir fitne diledin. E geliyor insanı öldürüyor, diriltiyor. Ben Allah'ım diyor haşa bana iman et diyor falan falan. Şimdi de var kanallarda, televizyonlarda Mehdi'yim diyen, peygamberim diyen, Mesih'im diyen, sizin uydu kanallarınızda baya bir efendim lahm akıyor. Elhamdülillah bu da girdi araya da kavuştu. Lalevül TV. Belki bir sığınana, işte şey arayana, melaz arayana belki bir sığınak olur. Gece vakti falan. Aklı başından giden, uykusu kaçan, siniri bozulan, uyuyamayan falan belki geceleri ekseriyetle sohbet verseler daha iyi olur. Çünkü geceleri çok şey oluyor. Bunalan insanlar var. Allah ağzı imanı mı kaybedeceğim diyor. Yani vesveseliler var. Vesaire. Sohbet onu muhafaza eder inşallah. Kullarına bir fitne murad ettiğin zaman fakmızı ile gayrı müftül kullarının başına bela murat ettiğin zaman beni o fitneye uğratmadan iman selametiyle ruhumu kabzeyle. Amin. Amin. Bak Ölme duası yaptık şimdi. Amin gelecek dua mıydı? Hem de bayağı bir kuvvetli amin dediniz. Neden? Çünkü ölümü arattıran belalar gelir. Ölümü isteten belalar gelir. Hele en büyük tehlike, iman kaybolacaksa, deccal gibi bir fitneyle, insan eli sünnetten çıkacaksa, neye inanacağımı şaşırdım haline gelecekse, tabii ki o fitneye uğramadan iman selametiyle ölmek isteyecektir. Musibetimizi dinimize vurdurma. Anladınız mı? Bunda ne mana var? Bu çok büyük bir mana. Neyi tercih edelim? Bir adam dünyanın en zengini olsa, eğer ki Müslümansa var, Müslümanlardan da dünyanın sıralı sayılı zenginleri var. Şimdi bu adam bütün dünyasının gitmesi bir de ehl-i sünnet itikadından, mesela kaderi inkar gibi bir tehlikeye düşmesi arasında muhayyer kalsa eğer bu akıllıysa eğer bu akıllıysa ne yapmasına, ne demesi lazım? Bütün dünyam gitsin de şu kadere iman itikadım kalsın. Demesi lazım. Tercihte kalsın. Allah bizi öyle tercihlerde de bırakmasın. Amin. Ve la musibeten afidina ve la teca'al acilete Ya Rabbi en büyük derdimizi peşin dünyamız eyleme. Amin. Ve la meblegah ilmina Ya Rabbi ilmimizin ulaştığı görüp göreceğimiz nimeti ...ve aklımızın, fikrimizin yoğunlaştığı ve... ...takılıp kaldığı ve tostlayıp... çarptığı yeri dünyamız eyleme. Amin. Buradan ileri geçir ilmimizi. Amin. Ahirete geçir ilmimizi. Amin. Çünkü ayet-i kerimede ne diyor? Onların ilimden ulaştıkları nokta budur. Ne demek? Varsa dünya... Varsa. ...yeni model telefon çıkmış... ...millet kuyruğu. Efendim yeni model... ...herkesin bir hobisi var... Yeni model araba, yeni model bilmem ne. Kimisi ucuzcu, kimisi pahalıcı. Bazısı zengin o kadar meşgul olmaz. Bazısı fakir ta meşgul oluyor o fuzuli işlerle. Hani alamasada kafayı yoruyor. Ondan sonra futbol vesaire vesaire. Bunların derdi dünya, ilimden ulaştıkları nokta dünya. Yani acayip herkes işine mi Yani futboldan para alana ben şaşırmıyorum. İşi o, bu hava alanlara şaşırıyorum yani acayip bir şey ya ya Çıkıyor işte teknik direktör iki saat açıklama yapıyor falan böyle dinliyorlar haberler ona bölüm ayırıyor falan şöyle oldu böyle oldu şunun ayağa taşa çattı şu geri giderken düştü e bir tane iki tane boşa çıktı adamımız kazanacağız işte şöyle oldu böyle aa haberler. Bu şeylere yazık kameralara, bu kakalı bundan fazla kamera var orada. Her şey böyle falan. Konuşuyor konuşuyor bir şeyler. Ondan sonra hadi o teknik direktör. Öbür geikler kaç video iki saat geik. Ya namaz mı kaçtı? İttikadın tasip mi gerektiriyor? Ehli sünnetten durumu ne? Kabanimi yandı. Kaç Müslüman mı öldü? Askere silah mı çektiler? Sokakta olay mı çıktı? Vatan millet ne oldu, İslam alemi ne durumda, kim yanıyor, kim kuruyor, kim duruyor. Hiç. Onun için dünya oraya kilitlenmiş maçla ilgili düşünüyorum Başka bir şey konuşamam. Tabii o yorumculara da şaşırmıyorum. Onlar da para alıyor. Ben bu alanlara şaşırıyorum. Ya babbelak. Ne diyeyim sana. Dünyada ilminin ulaştığı nokta burası. İntikattan bir şey sor cevap alamazsın. İlmi halden bir şey sor, cevap alamazsın. Bunlar ki mecburi farzini. Tersirden zaten hiç alamazsın. halden alamazsın. Hadisler bu kadar. Senin için gönderildi sallallahu aleyhi ve sellem. Sana öğretti bunlar. Bir cevap alamazsın. Akaitten bir şey alamazsın. Tasavvuftan bir şey. Hiçbir konuda bir cevap, bir fikir, bir bilgi, bir kültür, bir altyapı bulamazsın. Ama işte güncel birkaç konu soruna ilgi alanı neyse ondan taramalı gibi konuşsun ahirette faydası olan bir şey değil. Çoğu dünyada da faydası olan bir şey değil. İşine de yarayan bir şey değil. Onu boş geçirttirir. Vaktiniz ayettirir. Onun için ya Rabbi peşin dünya haberlerini peşin dünyanın zevklerini ve işlerini alakalarını, hobilerini bizim ilmimizin ulaştığı nokta eyleme. Amin. Bizim ilmimiz orada durup kalmasın. Amin. Bizim ilmimiz ahirete geçsin, berzah alemine geçsin. Kabri görsün, kabrin ötesine geçsin. Isırat mizan, cenneti görsün, cehennemi görsün, bilsin. Bizim ilmimiz ebedi cennetin nimetlerine ulaşsın. Oradan sen rızana ulaşsın. Yani sonsuz hayatın nimetlerine ulaşsın. Yazık günah değil mi? Bugün ölsen bitecek haberlerle vaktini zayi ediyorsun. Hiç seni alakadar etmeyecek bugün ölen için. Bu saatte ölen için hiç ilgilisi yok. O Kafasında topladığı malumatın hiçbir faydası kalmadı ona ya. Aptal olsa dahi, Yani deli olsa daha iyi. deli ne olsa toprak olur. Deli toprak olur. Bu toprak olamaz ki. Buna ince ince hesap olur. İnce ince hesap olur. Ya. Hacı Ekemet'e afyondaydım ben bayram, Rahmetli Genelioğlu hacı amca görünmüş yeğenlerinden birine rüyasında da Hacı anlatıyordu, ne acayip bir şey. Hacı çok hizmet etti kurslara, Kur'an'a falan. Hala çocuklarına diyor, gidin kursa, rüyasına giriyor, kursa gidin, işte medreseye gelin, talebelerle ilgilenin falan falan. Ama benim için ki, ben oradayım. O da rüyada atlıyor, gitme torunu. Yok ben oradayım diye gelme, Allah için geliyorsan gel. Rüyada bile onlar söylüyor mübarek adam. Öyle insanlar var tabii, Kur'an hizmet etmiş, aşık insanlar. Yani, Terazi koymuş önüne, samanı koymuş böyle. Bir samanın, bak diyormuş evladım, bir samanın burada hesabı var. Burada öyle bir ince muhasebeye tutulduk ki, şu saman var ya, saman dersin. Bu samandan yanabilir. O kadar ince burası, işinizi dikkatli yapın evladım demiş. Yani, ahiretten haberler geliyor, gelmiyor. Zaten Ayet Ali söylüyor bunu da, tabii onlar bir yeğeni, bir oğlu, bir torunu rüya görürse de ona daha etki bırakıyor tabii. Senin vaazından daha çok etkileniyor oru yada. Allah onlara da bize de amel etmeyi nasip et. Mesele bu ahiret orası sen. Altallı isteyeceksin. Güzelliğin dünyada kal, paran dünyada kal, imkanların dünyada kal. Ahirete gittin. Dünyanın en akıllı, en, zeki, en yakışıklı, en şusu, en busu, en artist, en meşhur adamı olarak ama amel, iman, itikat, sırat Mizan her şey hesap terazi. E bu sefer seni deliyecek misin ki aptal olsaydın, He? Deli olsaydın. Niye kafirler diyor ki toprak olsaydım? Ne demek istiyor? Hayvan olsaydım demek istiyor. İnsan toprak olmuyor ki. Tebliğ ulaşmışlar. Fetret döneminde olmayanlar toprak olamaz ki. O zaman yani insan hayvan olmayı arayacak, aptal olmayı arayacak bir duruma niye kendini düşürüyor? Şimdi aklı başında. Ya ne demişler Lazan? Demişler ki aptallığı mı istersin? Güzelliği mi? Aptallık demiş. Ya, bir düşün canım sen şimdi laskele konuşuyorsun düşünmeden. Aptallığı mı alırsın? Güzelliği mi? Aptallık demiş. Niye demişler? Güzellik geçicidir demiş. <gülüyor> yani aptallık kalıcıdır. Doğru demiş. <gülüyor> Cennet ehlinin ekserisi ahmaklardır diyor adiş Şerif. Cennet Eyl'in ekserisi, ahmaklar, ne demek ahmaklar? İki manası var. Bir, dünya uyanıklarının ahmak, deli bu Elif dedi ki, senin benim gibi garibanlar. Bize herkes çok akıllı demiyor yani. Dili bunlar dedi. Kafayı yemiş. Kızın biri çarşaf yiyor, öbürü de ne diyor? Ya bir kere genç oldun. Bunu değerlendirmen lazım. Niye çarşafa girdin? Yazık sana acıyorum diyor. Ya diyor bu en iyi tesettür bu en güzel kıyafet bu diyor. O da ona diyor ki sen öyle zannet. Kendini kandırıyorsun. Kim kendini kandırıyor? Çarçap giyen mi? Soyunan çıkan mı? Ne? Evet. Cennet eline serisi hamaklardır. İki manası var. Bir dünya işlerinde beni gibi beceriksiz iki demek kandırılır, kazık yer, batar çıkar, batar çıkar. Bu yaşa kadar bir ocak tut tutturamadık, tütüremedik. Her şeyimiz darmadağın. Olsun. Böyle ahmaklık iyidir. Uyanık olup da milleti mi kazıklayalım? Allah muhafaza ya Rabbine Aldatan olma. aldatılan olan ol. Aldatan olma buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Edeba. Bir manası da şudur. Cennete takmışlar kafayı. Cenneti istemişler istemişler. ibadetlerinde de yapmışlar etmişler. Cenneti kazanmışlar ama daha yüksek makamları hani tasavvufi seyri sürükteki miraçları yapamamışlar. Onun için biraz akılları e, ...meşayife göre... ...seviyeleri düşük kalmış manasına. Çünkü onlar cenneti istemekle yetinmişler. Hadis'in bu manası da çok uygundur. Çünkü peşindeki cümle bunu tefsir ediyor. Ve illiyyûne lizevil elbâ. Illiyyûn yani çok yüksek makamlar... ...halis akıl sahiplerine verilir. Halis akıl sahipleri de hani o... ...bana seni gerek seni meselesi. Cennet dedikleri işte... ...huri kösaray falan... ...bana lazım değil meselesi. Rızanı isterim... ...istersen cennette verme yemek de verme, e, cemalini göster, başka hiçbir şey verme şeklindeki bir şey, makam. O biz makamın ehli değiliz. İnşallah peşini cennet istiyoruz. Rızasını istiyoruz. Zaten cennete girersek cemalinde mutlaka göreceğiz inşallah. Artık tabii inşallah tasavvufta makamımız yükselir de e, sırf Mevla'ya kendimizi bağlarız. İnşallah yani bana seni gerek, seni makamına Rabbim ulaştırsın. Fazl-ı Kerem'iyle. Ondan sonra efendim ilmimizin son ulaştığı noktayı dünyamız eyleme ve la aleyna bizunubina men la ve la Günahlarımız, suçlarımız sebebiyle senden korkmayan ve bize merhamet etmeyecek adamları başımıza musallat eyleme. Amin. Amin. Bir duayla şey oldu. Ders bitecek ya. Dört satır. Güzel miymiş dua <gülüyor> He? <gülüyor> ama işte. Alın okuyun desin ama bu <gülüyor> Önümüzde bu ayki dergiye yazayım söz. Bu benim dua kitaplarımda yok. Bu çünkü sabah okunacak şeklinde değil. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarındandır. Benim duaların kitabın birinci cildi neyle alakalı? Yataktan kalkıp Tekrar yatana kadar ki bölümlerle alakalıdır. Beş, dört yüz sayfa, beş yüz sayfa. Bir de sonunda bir cuma bölümü var az bir şey. Ama bu tabii ikinci, üçüncü yiğitlerde çıkabilir. Ve lakin bu ay yazayım inşallah. Siz de onu muhafaza edersiniz inşallah. <Gülüyor> Buldun namaz şeyini? Ha getirmiştir ama burada bilmiyorum birkaç baskı olunca sayfeleri karıştırıyorlar. Bunun bu küçültmüşler bu şeyler. Onlara da hakkımı helal etmiyorum o. ...ben hapisteyken beni karıştıranlar bu kitaplarımı... ...bütün funtoları küçültmüşler... ...herhalde ucuza mal edelim de... ...fazla kazanalım diye... ...öyle işler etmişler yani... firis değişmiş, sayfa bozulmuş... ...neler ettiler ya... ...neler ettiler... ...şimdi bunu bunları düzelteceğim size... Tek, tek, ...tekrar düzeltiyorum... ...az bir şey değil 50-60 tane kitap... ...hepsinden tek tek uğraşmayayım. E, ...yeni kitaplar çıkartacağız bir de bunlarla mı uğraşalım gerisi... ...yaptılar böyle işte... İbn Abbas'tan rivayet ediliyor... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne buyurdu? Yani bu dua... Şimdi buradaki şey bilmiyorum. Eğer elinizdekiyse... 86 görülüyor. Ama eski kitaplarda 86 değil. En iyisi ben size şunu söyleyeyim. Mevzuyu söyleyeyim. Siz kitapta o mevzuyu ararsınız. Namazın sonunda... Yani sayfalar değişebilir. Baskılar eskisi yani. Namazın sonunda selamdan önce... Yani Rabbena okurken öncesi Rabbena önce sonra fark etmez bunlar. Salli Barik'ten sonra demektir. Salli Barik okuduktan sonra, Ette Hayyat'ten sonra Salli Barik gelir, onların yeri değişmez. Ondan sonra dualar bölümü vardır. Nafile namazdaysan imam falan değilsen, sünnette varid olan bütün duaları selamdan önce okuyabilirsin. Ama mesele ezbere bilmen gerekiyor. Çünkü namazda kitaba bakamazsın. On üçündür ki ee, bir tane esas en mühimi biliyorsunuz. Dört şeyden Allah'a sığının. Deccal da var orada. Ben her namazdan, sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği için hiçbir namazı selamdan önce o dört şeyden sığınmamış selam vermem. Hiçbir namazda vermem. Çünkü dört şeyden sığının. Emretti cehennem azabından, kabir azabından decccal fitnesinden ve hayatın ve ölümün kargaşalarından. Fitne kargaşalarından musibetler ve belalar. Görüyorsunuz memleket davan. Herkesin başta neler gelebilir her an. Ondan sonra bu dua da buradadır. Yani namazın sonunda selamdan önce okunacak dualar bahsindedir. Sayfa çok önemli değil ama hadis-i şerifte şöyledir. Dün, e, bu gece yüce Rabbim mekandan münezzeh olarak rüya aleminde ve zuhuratımda bana geldi diyor. Kim diyor bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz desek atlatmış. Dün gece Rabbim bana geldi. Sana şeytan gelin. Rabbim nereden gelecek? Bir de bakarsın ki bir kola lazım. Sana şeytan gel Rabbim bana dün gece geldi diyor. Kâinah adın efendisi Mevla görüşüyor ya. Mevla mekandan Münezzeh. Mevla iner çıkar mı? Haşa. Gelir gider mi? Haşa. Ama Mevla tecelli eder mi? Eder. Hatta bir suretle de bir suret tecellisi de yapar. Ona tecelli suri derler. Ne demek tecelli suri? Bir surete bürünüp de gözükür. Ama o Mevla mıdır o suret? Değildir. Ama o suretten tecelli eder. Ahirette de bu tecelli suri olacak. Sahih hadislerde var. Mevla suretten münezzeh. Elden ayaktan, gözden kulaktan münezzeh. Aslı öz zatı, itibarıyla. Ama inmez çıkmaz. Gelmez gitmez. hadis şerifler böyledir. ehl sünnet alimleri, işte bu ilm-i alim birinci bölümde çok bu konuyu değiştik. Selef mezhebi var, kalef mezhebi. Selef mezhebi, bunları tevil etmezler. Ne demek tevil etmezler? Tecellisi geldi, geldiyse geldi. Nasıl? Şekil yok. Mesafe yok. Dokunmak yok. Cihet yok, yön yok. Böyle derler. hadis şeriflerde böyle tabirler var. Amma velaki, selef derler ki tevil etmeyiz, aynen inanırız. İlmimiz buna aciz kalır, mevlaya havale ederiz. Ama ne buyurulduysa inanırız derler. Kalef mezhebi, Maturideş'ari dediğimiz onlar tevil ederler. Rahmeti geldi, feyci geldi. Çünkü onlarınki daha uygun bu zamana. Böyle e, o tevilleri yapmayıp da millete böyle de geç, kafanda karıştırma, aklını da takma dediğin zaman o tam takar. Neydi bu çaba diye. Onun için e, tevil yapılıp da e, fitnelerin yolunu kapatmakta fayda var. Yani İbn-i alem adam. E, bu hadisleri o da selef mezhebine göre inanır. Fakat Selef mezhebindeki bütün alimler işte Kazı bu Ya'la İbnül Ferra gibi Hanbeli imamları ondan kaç yüz sene evvel yaşamış. O bütün imamlar mesela Dellek, Ahmed bin Hanbel dahil hepsi adam bir yedullah Allah'ın eli derken böyle şey, şey yaptı. Ahmed bin Hanbel de orada. Radıyallahu anh'ın yanında. Dikkat Allah'a. Allah elini koparsın dedi. Çünkü neden? Allah'ın yedullah denir. Yet denir ama kendi elinden böyle işaret yaparsan Allah'ın eli diye böyle yaparsan Kata Allah, Allah koparsın elini dedi Ahmed ben Demek ki ne demek istediği şekil yok diyor sana da ne şekil veriyorsun böyle yapıyorsun dedi Raziyya Allah Teala. Ama İbn Cemî öyle sakat bir adam ki o hadislerin hepsini kabul eder. ondan sonra Hanbey imamları şekil yok kaydını koyduğu zaman hadisin şerhinde hemen oraya itiraz eder. Hadiste şekil yok demedi niye bu kaydı ilaveten koydu bu adam? Ya hadiste şekil yok demeye ne lüzum var? Neyse kebis değil şey. Zaten ayette Allah'ın benzeri yok diyor. O alimler de ondan yola çıkarak bu gibi hadislerde Mevla'nın buyurduğu gibi inanıyoruz diyorlar. Şekil yok, dokunmak yok, temas yok, cihet yok, yön yok, taraf yok, üst yok, alt yok. yolarsa sayıyorlar, sayıyorlar. Bu da hemen diyor ki buraya bu hadislerde efendim iner dediyse iner. Ama inerden ne yok? Hareket yok. intikal yok. Oradan buraya geçiş yok. Bak şimdi geldi diyor. Gel. Gelmek senin benim gibi gelmek gitmek yok. Bütün e, hambeli mezhebi yani selef yolunu tutan alimler ki bu vahabiler onlardan diyorlar Göya diyor Hiç alakaları yok yakından uzaktan. Onlar devamlı kayıt koymuşlar kitaplarında. Nüzül var, hareket yok, intikal yok, geçiş yok, geliş yok. Çünkü leş ege misli şey, ayette misli yok diyor değil mi? İşte imde orada sapıkmış da ne diyor? Diyor ki işte efendim, buraya fazladan kayıt koymamak lazım, boş bırakmak lazım ucunu. Çünkü harekette olabilir. Allah hareket olur, dedi mi mezhep ehli sünnetten çıkarsın. Nereye girersin? Şöyle bakalım. İsmini söyleyin. Hangi sapık mezhebe girersin? O yeni şimdi, şey. yok. E yani doğru demedim ama sen dedin müşebbiye dedin, müşebbiye Allah'a yaratıklara benzeten, şeyi yaklaşmıştır. Ama bunun esas şeyi mücessimedir. Mücessime allah Teala'ya cisimlerle alakalı sıfatlar istat edilir. Allah onlardan olmaktan muhafaza. <Gülüyor> <Gülüyor> Rabbim Teala Tebareke ve Teala bu gece geldi diyor. Gelmek var mı? Var. Bizim gibi var mı? Haşa. Adım atmak var mı? Hareket var mı? İntikal var mı? Boyuttan boyuta geçiş var mı? Yok işte müteşabihat bir hadis. Ama hadis-i şerifin kaynağı da Ahmet-i Tirmizi'den, Acuri'den, Hakim'den, Hatip'ten, İbni Kuzeyme'den yani yarım sayfada kaynak koymuşum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi ki Ey Muhammed, namaz kılarken söyle. Yani ne demek? Selamdan önce. Bu namaz kılarken. Çünkü bazıları siz eğer diyorsanız ki ben bunu ezberleyemem hoca ben iki satır ama benim kafa iki satır iki sene süre. Ben bunu namazda ezberleyemem. Yani namazda okuyacak gibi ezberleyemem birkaç günler içinde. O zaman bazı alimler de nasıl anlamış namaz kıldığında, bitirdiğinde söyle. O zaman selamdan sonraki dualarda da yapabilirsiniz. Ama en sünnet olan hangisidir? Ben ara sıra yaparım. O dört şeyden sığınmayı devamlı yaparım. Bunu ara sıra. Selamdan önce. Ne söyle? İşte demin söyledi bir işte. <gülüyor> şey. Allah'a min hayrat ve terkelin karat. İyilikleri yapmayı dilerim. Kötülükleri bırakmayı dilerim. Fakirleri sevmeyi dilerim. İşte beni affetmen, tevbe nasip etmen, Kullarına bir bela kastettiğin zaman... ...beni o fitneye düşürmeden... ...özellikle burada ne kastediliyor? İman belası. Dinde tehlike. Mezhepten sapma. Ehli sünnetten kıl kadar haşa... ...Allah muhafız Ayrılma tehlikeleri. murad ettiğin zaman beni sana o fitneye uğratmadan kabz Bunu söyle ondan sonra e, A'curi'nin ki Eşşer'i isimli eseri vardır. A'curi, imam A'curi çok büyüktür. Tirmizi ve hakim rivatleri ne görelim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu duaları mutlaka ders yaparak öğrenin. Bak her duada böyle söylemez. Yani fazilet söyler çok dua var. Yüzlerce, binlerce. Burada diyor ki bu duaları ders yaparak öğrenin. Yani bazı şeylerde فَتَدَىٰ رَسُّٰهُنَّ رِبَاتِ de var. Ders yaparak öğrenin. Yani biz bugün ne yaptık şimdi? Bak ders yapıyoruz. Ders yaparak öğrenin. Manası, mülahazaları, tefsiri, izahı, dolu mesele gel. Rabbim geldi meselesine değil mi? 5-10 dakika müteşabihata girildi. Ders yaparak bu duaları öğrenin. فَوَلَّذ۪ي nefsi بِيَد۪ي اِنَّ اُنَّ Canım kudret elinde. Aynı bir müteşabih işte canım yedinde dersen tamam. Tevil yok, bir şey yok, kudret yok. Yedinde. Tamam. Yet kelimesini kullanırsın. Yeni bir şey gördüm. Bir yaşıma daha girdim derken birçok hocaya da danıştım. Akayitçi, kelamcı hocalarımıza. Onlardan da tam bir netice alamamıştım. Çok kitap okumanın bereketiyle bin rekat namaza tercih ederim. Yüz bin rekat nafile namaza. Nafileyi konuşuyoruz. Bir ilim mesela. Çünkü neden? İmam Gazali'nin bir eserinde rastladım şimdi, onu da yeniden mizanfaşı bozdum, tekrar ilave ettim bu ilm halde. Yedi madde söylüyor. Yedi maddeden biri de eğer kudretle tevil edeceksen, kudret eli yani Allah'ın gücünü sembolize ediyor, tevil caizdir. Ma'turi'de şari deşari tevil eder. Halef mezhebi tevildedir. Eğer tevil etmeyip de selef mezhebinde kalacağım dersen Kendi arasında insan kendi itikadında insanları anlatırken tevil etse bile izah etmek için kendi itikadında selef mezhebini tercih edip tevil etmemesi evladır. Ayrı bir mesele. Ama orada efendim ne diyor? Onu hiçbir yerde çözüm bulamamıştım. Başka bir lisanla tercüme edemez diyor. Bunu yeni söylüyorum. Bundan evvelki sohbetlerde yaptıysak Rabbim affı mağfiret eylesin. Yani Allah'ın yedullah dersen Allah'ın kudreti diyorsan yet demiyorsun. Kudreti, gücü, sıfatı yani o sıfattır. tamam. Onda rahatsın. Ama yedullah dersen selef mezhebine göre ya yet diyeceksin. Tamam. Ne demeyeceksin? Allah'ın eli demeyeceksin. Çünkü neden? Onu bazı tercüme olarak diyorum ama hep peşine izah et, getiriyordum ama selefte diyor Yed Yedullah, vecullah, Asabiullah gibi kelimeler geçiyor hadislerde. Burada tevil ediyorsan kudreti diye, ilmi diye, iradesi diye et. Yok tevil etmiyorsan diyor İmam Gazali, Allah Teala'n başka bir dille tercüme edemez. Caiz değildir. Başka bir dille tercüme edemeyince ne oluyor? Yedullah. Allah'ın yedi demen gerekiyor. Vecullah Allah'ın veci demen gerekiyor. Anladın? Zatını kastedin. Tevil ettin. Zatı. Tamam zatı diye ayrı bir şey. Ama veç kelimesinin lügat manası ne? Yüz. Esabi kelimesinin lügat manası ne? Parmaklar. Yet kelimesinin lügat manası ne? Senin benim yani. Yedi. Benim elimde yedi. Bu benim elimde yedi. Ha, tamam. Yedullah dedim mi? Allah'ın yedi diyebilirsin. Orada tercümeye gitmek caiz değildir diyor. Bunu da yeni öğrendim. Size de bu vesileyle duyurmak istiyorum. Tabii orada çok ilim yazdık. İnşallah bakarsınız. Daha bunu da hazırlıyorum. Bu duaları öğrenin, ders yapın. Nefsim haa nefsim kudret kabzasında dersen denir. Ya da ne diyeceksin? Yedinde diyeceksin. Elinde dersen olmadı şimdi. Tercüme caiz değil başka lisanla. Bunu yeni gördük. Bayağı da bir bizim için bir milat oldu. Geriye dönüşte tahsiller icap ediyor. Parantezlerde vesairede. Yaptığımız tercümelerde. Yani canım yedinde olan Allah'a yemin ederim. Ya böyle diyeceksin ya da ben, canım kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin ederim. İnne ünne Elbette şüphesiz muhakkak bu dualar haktır ve gerçektir. Bunlarla dua eden mutlaka kazanacaktır diyor. Çok büyük bir duadır. Namaz zaten duanın kabul noktası neresi? Esme'ud-dua. Allah Teala'nın duaları en çok duyduğu her şeyi duyar. Duymaktan neden kinaye? En çok kabul ettiğinden kinaye. En çok kabul ettiği mahal ve nokta neresidir? Gübüres salavatil mektubati farz namazların peşidir. Farz namazların peşinde duayı kabul ettiği kadar hiçbir zaman etmez diyor. Onun için ecdadımız ne yapmışlar? İşte 33 Sübhane müezzinlerle beraber bir de peşinden Sübhane Rabbiyel Ali'yle Ale'l ale Vehhab sünnettir başlamak öyle. Onu da yaparaktan bir komut verme durumunda oluyor ama e bu milleti bırakırsan Mekke'de Medine'deki gibi ne yapıyorlar Mekke Medine'de? Dağılıyor. He? Dağılmasa bile otursa bile hemen konuşmaya başlıyorlar. Selam veri vermez bir su şu getirsene şuradan uşağım. Zemzem zem getir şuradan. Ya daha yeni bitti bir Allah en var, istiğfarı var. Hep bu müjdeler neye bağlı? Konuşmazsa yaba namazın peşinden konuştuktan sonra bu duaları yapsa, bu faziletler var mı? Yok. Sübhanallahların Allah'ların fazileti var mı konuştuktan sonra? He? Konuşmayacak. Ama ocakta yemek yanıyor, bir de baktın ki dumanlar tutuyor, koku da geliyor, o zaman tabii ki git uşağım, şunu kapat altını diye konuşursan caiz midir? Caizdir. Zaten baştan kafan çalışsa o şeyi kapatırdın da namaza dururdun. Meşgul edici de var iken ne yapmayın? Namaza durmayın. Benim size tavsiyem namaza durmadan telefonlarınızı sessize alın. Ben sessize alıyorum da titreşimi alıyorum. O dağ Koymuş bacağına titreşimi. Ooo! Az daha horan edecek namazda. Öyle titreye titreye namaz mı ne? Var? Mübarek adam titreşimi almak ne demek? Biri arıyor kim acaba? Kafayı takmak demek. Sana ne anlatmaya çalışıyorum ben? Kafayı takacak şeylerden namaz öncesi arınmak gerek diyor. Sana niye diyor ki yemek varken kılma? Yemek hazırsa orucunu aç, yemeğini de ye, orucunu aç bir hurmayla demiyor. Yemeğini ye bitir, öyle kıl diyor sünnet. Niye? Aklın yemekte kalacak diye. Sen de ne yapıyorsun? Ya aman yemekte de e, bir saat oturamayacağız şimdi namaz karaata gelecek diye üç dakikada üç dakikada şöyle halledelim namazı aradan çıkaralım diyor ne güzel bir Türkçe değil mi soru ve ünlem dant diye kafasına vur bu lafı namazı diyor aradan çıkaralım diyor yani garnitür kapilinden yemek asıl orada bir saat iki saat esnememiz lazım. Diyor. Çayı, meyvesi, tatlısı, geldisi, gittisi. Namaz, içereket aradan çıkaralım. Halbuki evliya Allah şu yemeği aradan çıkaralım diyor. Anladın mı? Bir çorba, bir ufak bir şey. Namaz asıl. Çünkü o yarım saat, bir saat kılacak yani <gülüyor> onun. Yükleri var, evvabinleri var, bizim efendi muharek. Ramazan, bayram fark etmez. İsmail adı sofralar kurulur, millet yerine oturur. Onlar incelirirsin. Evvabini falan çabucak kılmışlar. Veya kılmamışlar. Şey değil. kular kılar kılar. kılar. Ramazan, e tam orucunu açtı zaten. Sünnet yerini buldular. Sekiz rekat kılar Evvabini. Onda da birinde Secde Suresi okur. Bir rekatta icabe ka falan. Öyle yani. Beklesen yani devrilirsin yani. Hacısı hocası devriliyor zaten. Beklerdim de Koca İsmaila Camisi'nde samimi söylüyorum. öyle Ramazan geceleri rastladım ki Yine caminin içi doluyordu yine o zaman da çok eski senelerdi. içi doluyordu. Hele ki Ramazan'dır. Zaten gelen giden çok olur bir Evenden başka kimsenin kalmadığı birçok gece biliyorum. Tek başına kaldı Kılıyor da kılıyor yani. Herkes gitmiş sofra başına. <gülüyor> ne yapsın adam da? E tabii. Çünkü o... ...başka bir şey. O zevk alıyor ondan. Senin yemekten aldığın zevkten daha fazla zevk alıyor. Tehccüdden, evvabinden. Zevk alıyor. E sen o sırra eremediğin için... Namaz aradan çıkaralım. Çok yanlış yapıyorsun. Ama bari kardeşim farz namazı kıldın yemekler diyor önceden şeyini kapat efendim yemeğin altını kapat. Ona göre telefonunun sesini kız titreşim bitreşime koyma. He? Titreşime koyuyorsun masanın üstüne. O titreye titriye kendi kendine zıp atlıyor biliyor musun? Bir de baktığın ne oluyor diyor falan cinlendik mi diyor. Ne olacak? telefonu koymuşsun camur üstüne kaydıra kaydıra indi aşağıya atar. Titriyor ya böyle. Eee? Kafayı takma bu işlere. Kapat. Beş dakika ölmezsin. Kapat. Tespihlerini çek. En makbul dua, farzın akabinde duanı yap. Kainatı yaratanla mukabele ediyorsun ya. Mevla'nın cemali senin, veci cemali senin yüzüne doğru tutulmuş vaziyette. Sen niye ben bırakıp sevgilini gidiyorsun? Sen sevgili Allah'dan niye bu kadar çabuk beziyorsun ya? Sen niye zevk alamadın bu namazdan ve zikir? Yazık değil mi sana? Ebedi seninle beraber olacak tek dostun Mevla değil mi? Ya, Mevla ne demek Mevla? Dost ne demek dost? Habib sevgili ne demek? Rab ne demek? Allah'ım şuurlandır bizi ya Rabbe ve ya nasır. Bu da namaz ilmi al kitabındadır. Yemin ediyor ki bunlar haktır. Bunları ders yapın, öğrenin. E bu duayı çoğunuz bilmiyorsunuz. Hemen hemen birkaç kişi bile çıkmaz. Bu tabii. Fazla namazların peşinde eğer imama yetişebiliyorsa yani imam selam verene kadar sen onu da sığdırdıysan okursun. Farzı nafilesi yok. Ama tabii imama e, bazı imamlar rahat rahat oku, payı bırakıyorlar. Bazıları hızlı çok selam veriyorlar. Salli bari zor yetiştiren var yani. Tabii yani Salli bari bazı imamların arkasından zor yetiştirsin. Adam gitti imama daldı ya. Yahu Rabbena Atina hiçbir şey okuyamıyoruz dedi ya. Sen ona şükret, ben Salli bariyi zor okuyorum demiş. <gülüyor> Sanki arkadan kovalayan var, kırtlağını sıkan var yani. Böyle bozuk imamlar var, yani. çok bozuk imamlar var, Allah muhafaza ya. Abdestinden, kuştünden, taaretinden, hepten kafası bozuk itikadından, imanından. İslam olucu imanlar var. Doğru hutbelerde, şeylerde onun kitabından ders yapıyorlar imam ya. Kadere inanmayan adamın kitabını ders yapıyor ya. E böyle bir durumdayız. Durum çok fecaat yani. Çok büyük tehlike. Musibetimizi dinimize vurdurma ya Rabbi. Hayır. Biz bunda derdimiz dinde kaldık. Biz dinden ötemişe şey bilmiyoruz. Etimiz, kanımız, din bizim. Hayatımız, ölümümüz, din bizim. Bizim dinimiz lazım bize. biz Öbürleri hep geçici şeyler. Bırakacağız, gideceğiz onlar. Ya da onlar bırakacak bizi. Bize Rabbimiz lazım. Bize din gönderdi. Bize kitabımız lazım. Biz dini Ankarya kabiliğinden kabullenemeyiz. Öyle efendim ucundan başına cübbeli hocanın sohbetlerinden dinlediğin kadar olmaz. Bu kadar kitap niye yazılıyor? Bu sohbetin payı ne kadar? Yetmez yetişmez. Sen bunu detaylı okuyacaksın kardeşim. Esasen baştan bu dualarla geldim ama benim esas şeyim neydi? E, bugün yani niyet ettiğim konu neydi? Bu kargaşalarla ilgili sizleri Sükûnete davet etmek, tehlikelere karşı tabii sinekten daha kolay insan öldürüyorlar. Kimi Müslümanım diye öldürüyor, kimi yavrum diye öldürüyor, kimi Allah akber diye öldürüyor. Herkes bir bahaneyle insan öldürüyorlar. Sorgusuz, sualsiz, şeriat mahkemesi yok, kaza yok. Yani kaza mahkeme demek dinde kadı deniyor. Hiçbir sorgu, sual, hesap kitabı olmadan İnsan öldürüyorlar şu anda İslam aleminde. Böyle bir durum var. Böyle bir tehlike var. Ya bunu memlekete de sıçratmak istiyorlar. Biraz da sıçradı. Bakın 25'e çıktı. Ölü sayısı şu anda 25'e çıktı. yani Belki de şimdi yine de kaç kişi ölmüştür bilmiyorum. Yine Mardin'de onu bunu öldürüyorlar. Herkesi öldürüyor. Adam sakallı diye öldürüyorlar. İki tane adamı sakallı diye çevirdiler. Efendim, Kürtçe konuş dediler. Adamlar Kürtçe bilmiyor Kürtçe bilmiyor, sakalı da varsa hemen oluyor işi. PKK'cılar yapıyor şimdi. PKK'cılar azmış guturmuş. Şimdi sen Kürtçe konuş bakayım. Konuştunuzsa tamam Kürtçen tamam. Kürtçen sakalın isterse 2 metre olsun. Yok Kürtçe konuşmadın. E sakalın da var. O zaman işin. 2 tane Mardin'de adamı öldürdüler şimdi. Sakallı diyorsun. Evet, bugün haberlerde geçiyordu resimlerine gösteriyorlardı. Hayali bir haber değil. E şimdi böyle tehlikeler var. Ortalığı karıştırmak istiyorlar. İşte bizim cemaatlerden de mesajlar atmışlar herkere. Dikkat edelim işte. Yok Saraçhan'da toplanacaklar. Bu gece bana diyorlar ki işte sohbet yapalım, yapmayalım. Telefonlar geldi falan. Yapalım niye yapmayalım biz? Ee, her zaman yaptık. 79'larda da yaptık. İhtilerlerde de yaptık. 80'lerde de yaptık. Her zaman yapıyorduk. Biz sohbet ee, yani 28 Şubatlarda da yaptık. Bayağı tehlikeler zamanlarda yaptık. Niye sohbet yapmayalım? Her şey gelip Allah'ın ayetini hadisini mi durduracak yani? Bunda durmaya bir yok. Böyle şey yüz verirsek hemen ikide bir bir bahanelerle sohbetleri durduralıma gider bu iş. Allah'ın izniyle Efendim bu yoldayız. Allah ayırmasın. Devam sabah ver. Ama akıllı olmak lazım. Şimdi çıkarsın kapıdan biri sana bağırır söver. Sakalına söver şu bu. Hemen ne yapmamak lazım ona? Saldırmamak lazım, dalmamak lazım. Selamun aleyküm. La eyvallah, cahillerle işimiz yok. Tabi adama cahil demez de, vuracak seni Ayet okuyup geçmek veya ufak, eyvallah şeklinde selamun aleyküm. E çünkü akılsız, sikirsiz insanlar. Çoluk çocuk, çapulcu, haplanmış, ne yaptığı belli değil. E geliyor, dükkanları kırıyor. Hep dükkanlar kırılan dükkanlar hep çoğu Kürt, Kürtlerin dükkanı. Şu adamın konuşmasından anlıyorum, Kürt Şiveli. Adam diyor, niye benim dükkanımı kırdılar? Yani ben ne yaptım onlara diyor. Yani yazık günah. Bunlar başta zaten Kürtlerin, Kürtler Müslüman insanlar, Şafi mezhebindendirler. E, Birçok da bizim Hanefilerden çok daha müteahhsip ve dindardılar Doğu bölgeleri. Çok mübarek şeydi Allahçaklar. Yani Allah onları da orada muhafaza etsin. Amin. Ama adam da bunlar Kürtlikle alakası yok ki. Bunu Ermeni'den talimat oluyor şey, E bu iş ne zaman biter? Çözüm süreci hallolur mu? Bu işin sonunu nasıl görüyorsun Dün gittik babamı ziyarete de orada da bir heyet geldi. Cemaattan, ya tabii yazar çizer takımı da var, i̇şte Okunmuş insanlar falan. Nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorum? Bir şey söyleyeyim. Yahudi'nin Ortadoğu, Büyük Ortadoğu projesi biter mi? Böyle baktılar. Bitmez. Yahudi'nin Büyük Ortadoğu projesi bitmez. Vatikan'ın efendim Hristiyan aleminin Ermeni vasıtasıyla Ermenilerin hakkını hani göya biz bir şeyler yapmışık onlara gibi yalandan uydurup da tehciri katliam şey, soykırıma çevirmeye çalışıyorlar. E, halbuki tehcir İslam'da caiz olan bir uygulamadır. Müslümanı da tehcir edersin. Yani sürgün demektir. Sürgün zaten ayette de var. Eyünfen bilen az bu bulunduğu topraktan nef senedilir diyor. Yani bu ayetle sabit bir cezadır. Soykırım bu hiç alakası yok. Tehcirin. Ama sen şimdi e, Ermeni e, diasporası mı ne diyorlar, onlar vasıtasıyla o Amerika'daki üstünde lobiler, onun da arkasında yine Yahudi vardır illaki. O Ermeni'nin de yuları ondadır, Hristiyan'ın da hepsinin yuları ondadır da, görünüşte tabi ayrı bir grup olarak da Hristiyan, Ermeni kategorize etmişler. Yoksa bu işin hepsini sorsan sadece Yahudi biter diyebilirim. Ama oradan da bu iddialarla beraber bu Müslümanların Türk Milleti'nin üzerine gelme projesi biter mi? Evet. He? Biter, biter mi? Bitmez. O zaman da efendim bu sorun biter mi? Bitmez. Niye bitmez? E, Yahudi buraları boşalttırmak istiyor. Böldürmek istiyor. Böldürmek istiyor. O zaman buraları işgal edip yönetmek istiyor. Çünkü adamın Tevrat'ında ne yazıyor göya? ya? Nil'den Fırat'a diyor. Senin Adana'nın var o ad şeyde. Mersin'e kadar o proje var yani onların kutsak da Allah'ın emri diyor. Ben yatsı namazı nasıl farz kılmadan yatamam. Uyku gözüme girmez. Ya ölürsem gidersem diye korkarım. Adamda yatsının farzı gibi, kurbanın vacibi gibi, vitrinin vacibi gibi, efendim sabah namazının farzı gibi, yarınki cuma farzı gibi ona farz o. Adamın dini o. Muharref şu bu değiştirilmiş, sapıtmış, etmiş ama adamın inancı o. Ona inandırılmış. Bir defa sen onun inancını artık sorgulayamaz. Sen buna böyle niye inanıyorsun? Yani sen onunla nasıl mücadele edeceksin? Allah iman nasip etsin, hidayet Allah. nasip etsin, tebliğ yaparsın. Ayrı bir dava. Buna niye inanıyorsun? Ya adamın inandı, öbürü de ineğe inanıyor, öbürü de fareye tapıyor. Yani sen şimdi buna... Allah hidayet versin demekten başka, davet ve tebliğden başka çaremiz yok ki. Ama o projeler biteceği yoksa, buradaki kargaşanın da biteceği yok. Burada Kürtlerle ilgili bir sıkıntı zaten yok. Kürt'ten bakan da var, Cumhurbaşkanı da oldu. Her görevde insan var. Bizim de içimizde dolu Kürt kardeşlerimiz var. Çoğu da benden daha takvadır yani. E bu, biz takvalığa bakarız, kafa tasçı değiliz. Fazilet takva iledir Efendim, hangi ırktan olursa olsun, Habeşli köle olsun, kafası siyah üzüm gibi olsun, elini ayağını öperiz yani biz. Yeter ki Müslüman olsun, takva sahibi olsun. Bizim başka bir derdimiz, gayemiz olamaz ki. Değil mi? Müslüman olarak. Ama proje onların üzerine zavallı, gariban, o taraftaki insanlar çok eziyet çekti yani. Gelen vurdu, giden vurdu, perişan oldu. Çocukları kaçırılıyor. cihazlar öyle, o anneler Allah çocuklarını kavuştursun, buluştursun. Ne kadar üzülüyoruz yani. E çocuklarını alıyorlar götürüyorlar, köylerini basıyorlar, hayvanlarını yakıyorlar, mezdalarını yakıyorlar. Bir gittiler evece, tabii bu e, ulusalcı geçinenler yaptı. Şimdi göbürleri yakıyor. Hep adamlar yakıldı, perişan oldu. Allah Teala. Onlara da vatanlarında, topraklarında, şehirlerinde, köylerinde, vatan dediğim memleket yani. Benim memleketim, Giresun göreleki, vatanım yani. Herkese vatanında emniyet versin, güvence versin. Amin. Güvence versin, güvensiz. Ne olur? Ne namaza gidebilir, ne cumaya gidebilir, ne bayrama gidebilir. Durum, bakım olur. Amin. Adam, efendim, kapa, kafası da tıraşlı ve da kel, Ense de güzel böyle. Şaplığa müsait. Ondan sonra öbürü de keyfinde zemin, oturmuş. Bir tane de deli aptal bir çocuk bulmuş orada. Ona da para veriyor. O da zaten parayı alsan git atla desen atlayacak. Git diyor parayı veriyor. Şuna, şuna bir çaplat gel diyor. Adam da haber yok orada. Tokatın nereden geldiği niye geldi inşallah. Biliyor kafasına Ama Bir dönüyor koşuyor moşuyor. Gelip ondan çabuk koşuyor. Kaçıyor. Ne iş ya diyor bu. Bir daha, bir daha. Ya arkadaş, bunu bir çözelim dedi ya kalktı. Bunun kim buraya bana dedi? Ne istiyorlar bende yani? Ense sen çok adadım Geldi orada bir tane akıllı ona dedi ki, bak kardeş, şu her o herifi gösterdi. Bunda bu para varken, sende de bu ense varken <gülüyor> daha çok yersin. <gülüyor> <gülüyor> Yahudi de bu para varken, Hristiyanlarda Yahudide bu kadar azim. Bak herifler hiç lüks düşkünü değil, paralar stop. dünya yönetiminde paraları, borsaları indirip kaldırma, hükümetleri devirme, bütün dünya ülkelerindeki her konuda söz sahibi olmak için adamların bizim gibi ayranı yok içmeye bilmem neyle gider, bilmem nereye. Değil ki, biz de hemen üç beş lira hemen yeni cep telefonu, hemen arabayı değiştir, ondan sonra biraz daha zenginlerse karıyı değiştir. Ondan sonra be, bizim Müslümanlar acayip çiçek gibiler mübarek. Böyle gül gibi açtıkça açıyorlar yani. Biraz zenginlediler. Ulan bu dünyanın Yahudisine karşı, yavruna karşı. Allah güç hazırlayın, kuvvet hazırlayın, silah hazırlayın buyuruyor. Kurban olduğum namaz nasıl var, silah öyle var. Biz bu memleketi nasıl kalkındıracağız? Rahmetli Erbakan hocamızın projeleriydi. Nasıl sahi ahur sanayi, nasıl fabrikalar? Silahımızı kendimiz yapalım, lastiğimizi bile. Yahu Kıbrıs harbinde lastiğimiz yok uçağımız olsa ne olacak? Lastik ihtiyacından inemiyoruz aşağı. O zaman o dikkat kaddafiden lastik almak zorunda kaldık. Lanetullâne. Ama namerde muhtaç oluyorsun işte. Lastik yoktu. Yani memlekette her şey böyle. Her şey dışarıya bağımlı. Her şey. Gücünüz yettiği kadar kuvvet azalayın kafirlerin oyunlarına karşı. Ve sen silahta İleri değilsin. Teknolojide ileri değilsin. Fende fiziklerde değilsin. Nerede ilerisin? Örevision şarkı yarışması. Futbol. Bilmem şu bu. Onlarda da başarılı değiller ya. Neyse işte onlara konuşuyorum yani. Yaksa onlarda da bir şey yaradıkları yok. Ne din var ne dünya var bunlarda. Kusura bakmayın. Ne din var ne dünya var. Herifler bari dünyalığı var. E bizde ne din var ne dünya var. Hiçbir sahada ilerleyemiyor. Ancak para kazan harcama tüketim. E zaten Yahudi'nin ne dönüyor. Herif her gün sana reklam sektörüyle onu al bunu ye, bunu sat bunu yiy. Yani adam seni bulmuş pazar. Tam pazarsın ya. Yani. E Kafir. Lüksü yok. Yemesi yok, işmesi yok. Ne kadar tasar onlar. En cimri millettir. Ama dünyada söz sahibi. Herifin projesi var. Herifin iddialı var. Yüz iki üç senelik. Tabii ki Mevla Teala ismi umduklarını buldurmayacak ama ona şüphe yok buldurmayacak. Ama uğraştırıyorlar bizi. E biz de günahlarımız yüzünden devamı belalarda kalıyoruz. Yani Allah'ın yolunda olsak böyle bela gelmez tabii. Belalara niye gelin? E yanlış yoldayız ondan geliyor. Yavurlara özentiyiz. Kafirlere benzemeye çalışıyoruz. Allah diyor, al benzediğini başından musallat edeyim. Zalime yardım ediyoruz. Zalimlere destek veriyoruz. Ben Sen Zalime destek veren Allah onu mu musallat ede? Yani kafirlerin politikalarına, dinsiz imansızların projelerine destek oluyoruz isteyerek istemeyerek bilerek bilmeyerek menfaat icabı kendi maddi menfaatlarımızı öne koyuyoruz tercih ediyoruz. Ümmet meseleleri için nefsimizden fedakarlık edemiyoruz malımızdan canımızdan. Ve bu haldeyiz. Allah kurtarsın bizi ya Rabbi. Şimdi bu durum nedir? Bu böyle sürüp gidecek. E şimdi Alevi Sünni şeyini çıkamadı. O sonra 80 öncesi sağ sol çatışmaları. Binlerce insan öldü. Ben Rize'ye gitmeden evvel burada da 11-12 yaşlarımda falan hep tabi cami gidiyorum, kumrulda oturuyorduk o zaman. Tarıyorlar deri, kaç kere yani taranmaya rastladım. Arka sokaktan gidiyorduk da, önden aynı hizada gelen yer yani. Öbür yoldan, caddeden gitsek, parkın oradan, caddeden gitsek e, o denge, hizayet denk geliyor tabi. Kaç defa başım camdan bakamıyordum, bakıyordum taranıyordu böyle. Tabi rastgele tarıyorlar, ben o zaman böyle bir meşhur cüpheli diye taramıyorlar. Her taraf taranıyordu yani. Şuradan sabah namazından ya şey, polis şey, jandarmer çıkamıyordu şey, karakoldan. Koca köpekleri salmışlar. Köpekler de başıma Namaza gideceğiz, şimala gideceğiz gece yarısı. Adam da içeri girmiş köpeği salmış. Yani öyle bir tehlikeli zamandı ki dışarıda gezemiyorlardı. 80 öncesi o ihtilale davetiye çıkarttı tabii. Ondan sonra bir dakikada hepsi durdu ne itmezse. Hep kafirlerin dine, masonların, yahudilerin tuzaklarıydı. Ondan sonra 28 Şubat'ta bir nusayri şeyi yapmak istediler. Neyse Allah ihtilalden muhafaza etti. Erbakan Hoca arkadaşları mağdur oldu. Zarar gördüler. Allah rahmet etsin. Kadın olsun. Müslümanlar zarar gördüler bayağı ama hiç olmazsa 80 gibi bir hapis mapis tartmak vesaire eziyet işkenceler olmadı. Yine ucuz atlatıldı. Efendi Hazretlerimizin duaları bereketiyle. Ondan sonra e şimdi Alevisün i Sünni devamlı ortalmak istediler. Zaten Sivas'ta yaptılar, Çorum'da yaptılar, Maraş'ta yaptılar o tarihlerde nice insanlar öldürüldü. Hep sebepsiz yere, susuz yere. Bize ne adamın? Aleviliğinden, Şiiliğinden. Kalkıp da adam öldürülür mü? Alevi diye öbürü onu İslam'da var mı böyle bir şey? Adam öldürmenin çok ağır vebali var. Sen neye göre öldürebilirsin ya? Ondan sonra tutturamadılar. Şimdiki proje, ben bunu epeydin anlamıştım. Bu kadar da tutacağını tahmin etmedim. Yine bayağı tutturdular ama yani esas tehlike. Şimdi tabii şeyde de İzbullah var biliyorsunuz. Doğu'da Batman tarafında, onlarda bir Parti Mart'ı da kurdular, adını vermeyelim. Onlarla da şimdi, onlar IŞİD'çi gibi gösterilmek istiyorlar. Onlarda da IŞİD'çi var mı yok mu, bilemiyorum şimdi. Bilmediğim konuda da yorum yapmam caiz, değil yani şimdi. Ama onları IŞİD'çi gösterilmek suretle, aynı bölgedeler, iki grupta Kürt vatandaş, Kürt asıllı, ve biri sen IŞİD orada benim işte adamlık kesiyor Kulbani'yi doğuruyoruz işte milleti kesiyor çocuk çocuğa şunu yapıyor bunu yapıyor mesela neyse tabii ki o belli yaptıkları ortada Allah şerlerinden muhafaza edecek en fazla ben söyledim en önce ben söyledim ben bunu tutulacak hiçbir tarafları yok ve lakin bu sefer bu işi buraya sıçrataraktan Hizmullah taraftarlarını IŞİD'çi gösterip bunlar da Kürt hadi bakalım içeride bir savaş Kobani'de geçer burada böyle bir şey çıkarsa Allah muhafaza yani Suriye'de orada geçer. Çünkü oralar barut gibi. E şimdi böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. 13'ündür ki itidal, sükûnet, sekîlet biz ne yapacağız? Biz haram kana bulaşmayacağız. Bize bulaşsalar da biz bulaşmayacağız. Bizi öldürseler de biz öldürmeyeceğiz. Nefsi müdafaa var mı? Var. İsa Selam şeriatında yoktu. Bizim şeriatımızda nefsi müdafaa var mı? Malını almaya gelse yağmalama. Bak yağmaladılar marketleri şuralara buralar. Bir adam da o marketin canını çerçevesini malını koruyayım diye orada dirense o direnişte de öldürülse tabi Müslüman sana mas kılıyorsa ayrı da zaten Müslüman olmayan şehit olur mu? Menkut ile düğüne malife o şeydir. Malının önünde canını siper ederken helal malını korumak için öldürülen şehittir diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla malını müdafaa ed edebilir. Canını müdafaa edebilir. Canını müdafaa ederken tabii ki müdafaa nefis deniyor ona. Fakat orada dikkatli olmak lazım. Benimse en büyük nasihatim ne olsun? Çok gezmeyelim. Çok dolaşmayalım. Kalabalıklara girmeyelim. Efendim, şireyle bile sakallılar, uzun sakallılar, kısa sakallı da olsa bahane ederler. Hadis-i şerifte diyor ki, كُولُوا اَحْلَاسَ zaman kargaşalarında evlerinizin sakinleri olun, evinizden çıkmayın diyor. وَالْزَمُوا بُيُوتَكُمْ Evlerinize sarılın diyor hadis Şu ortamlar geçene kadar, yatışana kadar, benim size şey en büyük tavsiyem, öyle mi? Ee, hadis-i şerif, çok hadis-i şerif var, birkaç bir tane okuyacağım ama Kargaşa, kalabalık. Ha burası da tabii şimdi kalabalık. Kalabalık ama Allah'ın izniyle burasında bir şey olmaz. Allah'ın evindeyiz. Zikir meclisindeyiz. Ama öyle yani yollar, çarçılar, şey, alışveriş merkezler, adamlar bazı şeyleri, tehditler ediyorlar. Her taraftan geliyor böyle bilgiler. Yani biz e, bir de şimdi senin sakalına birinin hakaret edip, vay işitçimizin uzun sakallısın. Ulan her sakallıyı dedim, bak baban zannetme. Her sakallı işitçiyolum olur mu? Ne alakası var bizim IŞİD'le? Beyaz TV'deki programda. Dediğim üzere. Ama sen yine de ne yapma? Provokasyona sebebiyet. Ben de sakalı keseyim o zaman. Git kafanı kes. Sen de ne antika bir adamsın ya. Hep lafı dibinden anlıyorsun ya. Bip diyecektim. Az daha şey demez. Ha bunlar da bizim televizyon biraz daha kaliteleşirse bipleri kendileri boyacaklar artık. Ben bip demem mi diyeceğim ya? Kardeşim lafı nereden anlıyorsun sana? Sakalını kesme, kısaltma. Bir tutamdan aşağı hiçbir fıkıhçı mubah kılmadı. Hiçbir, lan mi ufak buyurdu Hala Efendi buyur Dört mezheb Hiçbir fıkıhta müsaade yok bir tutamdan aşağı. Kısaltma. Biz sana öyle bir şey demedik. Çok dolaşma. Ona buna bulaşma. Sağa sola bakma. Zaruret miktarı. Hanımını çıkartıp pazardan aldıracağın yok. Git zaruret miktarı. alış vereceğim. İşine git, git dön. Orada yoğurt yiyeyim, burada çay içeyim yapma. Zaten ortalık karışık. Evinize sarılıyor. Hadez zaman. Zekeriya Muhammed Zekeriya Bukhari Hazretleri rahmetullahi aleyh. Devamlı derdi bütün evliyanın. Içi. Ya Resulullah sen senden. 60 sene, 70 sene sonra bunu söylüyorlar. Şimdi 1460 oldu. 60 sene sonra bunu söylüyor. Kargaşa oldu. Hacca-ı zalim Medine'yi bastı. 10 bin tane sahabe çocuğu, ulema var. Hepsi evliya. Onlar dediler ki Resulullah buyurdu ki karşı tarafta Müslümandır, Müslüman kanına girmeyin. Fekün el mektül ve la tekün el katil Öldürülen ol, öldüren olma. Biz evimize gireceğiz. Fenduhul alâ hadikum. Hadis-i Şerif'te buyurdu ki şuralar kan akacak. hacer denen yer var Medine'de. Harre denen yerler. Buralar bütün kan gövdeyi götürecek buyurdu Hep haber verdi. Salihullah seni. Sizin biriniz evdeyken de evinizi basarsalar. Felçe ne adam? iki oğlunun hayırlısı gibi ol. Yani Kabil gibi katil olma. Habil Aleyhisselam gibi veli ol, şehit ol. İlk şey nasıl oldu büyük makam? Sen de makamını alırsın. Yani Müslüman'a Müslümanı öldürmeye taarruz etme. Neresi bu dava var? Ama bazı alimlere göre Müslümansa karşı taraf nefs-i müdafaa yok. E şimdi onlar o görüşteydiler, kendilerini de müdafaa etmediler. Ve zalim, Medine'de Müslüman adam, ikindinin sünnetini kaçırmamış. Sünnetini kaçırmamış. Ya, koca bir meclis vardı yağmur duası mı ne? İkindinin sünnetini kaçırmayan imam olsun dediler. haccac başka çıkan yok. Bunu da Efendim çok anlatırdı. Ama zalim mi zalim işte. Ağrı'da de yedi o parayı. Ama cehennemde ebedi kalır mı? E şimdi kafir olmayınca kalmaz işte. Bu ayrı bir şey bu amel meseleleri. Ama 10 bin sahabe çocuğu tabiin 10.000 bin alim Medine'de şehit oldu Harra Vakası. 10000 bin alim ya. Resulullah ve sellem bize tavsiye ettin. Sen Adem'in iki oğlunun kayınlısı gibi olur. Onun için yani böyle Öne gelene salla parti, at şuraya salla buraya, taş atıyorsun adam öldürüyorsun ya. Taşla beynine geliyor, kafasına geliyor, taşla adam ölür. Onun için sen böyle rastgele atamazsın. Sen Müslümansın, helal haram'ı bilmen lazım. Kana gir, Müslüman kanına, haram kana girmemen lazım. Onun için biz devamlı sükûnet çekinel. Sana ne diyorum? Nasrettin Hoca ne demişler? Efendim, olduğu bir mecliste demiş Karısından korkmayanlar şu tarafa geçsin, karısından korkanlar bu tarafta kaldı. Herkes korkanlar tarafına geçmiş. Nasreddin Hoca kalmış tek orda. Sen hoca demişti, sen karından korkmuyor musun? Ben evden çıkarken karı tembih ettin demiş, kalabalığa karışma. Bu taraf kalabalık oldu demiş. Şimdi sen kalabalıklara karışma, sakin ol, efendim şeyini muhafaza et, bakarını sözseler, saysalar cevap verme. Bana ne? Sakalı uzuna bak. O yışıkçı bilmem ne. Estağfurullah. Ben. Git yürü yoluna. Bir de ona anlatayım diye cevap verme. Zaten onu arıyorlar. Birkaç kişi daha toplanıp patlatacak bir olay daha. Kaç? Yiğitlik ondur. Dokuzu? Bu ne sözü? Hadis-i Şerif. <gülüyor> El firar min ma la yutak. Güç yetmeyen beladan kaçmak. Min sünenil murselin. Bütün peygamberlerin sünnetlerinden. Çünkü baş edemeyiz bunlarla. Yolu bir tık atırlar. Gece gündüz birden toplaşıyorlar. Efendim köpek balıkları gibi. Bir de baktın 20-30 bir anda. E sen iki kişi üç kişi nasıl baş edeceksin ya? Kaç. Firar Zekeriya aleyhisselam kaçtı. Değil mi? İlçin peygamber kaçtı. Hicret. Hani biz buna hicret diyelim. Ama hadiste firar dediği için tercüme ettim. Kaçmak diye. Resulullah s.a.z.m. hicret etti ya. Bunu anlasana işte. Onun için mümkün mertebe. Sükûneti muhafaza edelim, kimseye bulaşmayalım, dalaşmayalım, haber, haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın inna set bu Sa'di ibn Ebu Vakkas'tan, Ebu Hariden, Museleşhari'den, radıyallahu ke'ala, hadis şerifler, kaynakları sahih Ebu Davud, Tirmizi, İnne Asetekûn'un fiten, İnne Beyne'li-i fitenen, kıyamet korkmasına yakın çok kargaşalar olacak. Görmüyor musunuz? Libya, Lübne, ya çok. Buralarda başlar. Kâkı taille Karanlık gece parçaları gibi. Her yeri göz gözü görmeyecek. Yusbu hurracülü fiyâ Adam sabaha mü'min çıkacak. Ve ümsi kafirin akşam eve kafir olarak dönecek. Çünkü o kadar iman kaybettirecek yayınlar olacak. Olaylar olacak. Akşama kadar imanını koruyamayacak. Ve ümsi mü'mine. Adam var ki akşam eve mü'min girecek. Ve ümsi sabah kafir olarak kalkacak tabi ben bunu o zaman anlamıyordum ya hadi gündüz gitti kimle görüştü ne etti sapıttı akşam eve girdi sabaha bu adam niye kafir oldu sonra anladım bu televizyonlar çıkacak internetler çıkacak oralarda oturduğu yerde kap kaplanacak kapılacak bir kanala bir de baktım müslüman adamı bir gecede gavur etmişler bir yayın organı vasıtasıyla ya oradan bir ayet bir hadis yanlış mana gitti el kaidu veya gayru El Kain o kargaşalar başladığı zaman oturan ümmetim ayakta durandan daha hayırlıdır. Çünkü kargaşadan daha uzak. Vel maşe ve hayru münes O dönemde efendim ayakta duran yürüyenden daha hayırlı. Çünkü fitneden daha uzak. O dönemde yürüyen koşandan daha hayırlı. Çünkü kargaşalara ulaşmaktan daha uzak. Anladınız 13 mümkün mertebe hareket kısıtlılığı farkındaysanız benim dediğim konuya geliyor. Hareket kısıtlılığı. Fe kesiru Otlarınızı kırınız. Ve kat'u evtarakum. Kirişlerinizi koparınız. Udru bi suyfikum bil Kılıçlarınızı taşlara vurup köreltiniz. Fe indahu ala hadim Ben bir şeye karışmıyorum. Benim olduğum yere girdiler eve girdiler artık. Ben ne yapacağım? Felliye günkü hayrım ne Adem? Adem'in iki oğlunun hayırlısı gibi olunur. üçündür ki biz şu anda ne değiliz? Biz şu anda kafirlerle cihattan değiliz. Yahudiyle, Ermeniyle, Rus işgaliyle, Yunan işgaliyle karşı karşıya değiliz. Şu anda ortalıkta kargaşa var. Bunun adı fitnedir. Böyle kargaşalarda efendim, e, Ölen öldüren, niye öldürdüğünü, niye öldürdüğünü bilmeyecek mi? Durulmadın. Onun için raskale taş atayım, ateş atayım, bu buşten içine gireyim falan şeklinde hareketler yanlış olur. gel Müslüman seyfe iman. İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştığı zaman felkatil vektul Ölen de ceh ceh cehennemde, öldüren de cehennemde. Ya Resulallah, hadi maktul, hadi katil. Ma maktul? Katil cehennemde anladık. Bu adam öldürüldü bir şey yapmadı ki. Bu adam niye? Ne o ki hani sahibi? O da onu fırsat bulsa öldürecekti. Öldürmeye düşkündü o da niyetiyle cehennemde. Onun için bizim niyetimiz ne? Kimseyi öldürmek değil. Bizim niyetimiz kimseyi aldatmak değil. Kimseye zarar vermek değil. Bir defa niyetimizi düzgün yapalım. Öldürürsek bile bir şey rastlasa şehit olalım. Ama sen de kargaşada fırsat bulsam da ben de şuna bindirsem niyetinde olsan ...öldürürsen de şehit de olmuyorsun... ...cehennemlik oluyorsun. Tehlike burada. Çünkü neden? Burada bir Allah yolunda... ilah kelimetullah cihadı yok ki... ...ne oldu belli değil. Ne oldu belli değil. Asker polis müdahale etmesin mi? Asker polisin görevi o. Devlet ona o görevi vermiş. Kolu kuvvetleri... ...o görev devletin verdiğine göre... Amirini, ...memur amirine itaat suretiyle... ...ülül emre itaat mefhumuyla... o ayrı bir şey. Yani... Asayişin sağlanması. Anladın? Kamu düzeni diyorlar. Kamu düzeninin bozulmaması. şey her taraf yağmalarını sayıdırsa ne olur ya Herkesin malı canı güvende olmaz. E devlet bunu güvenceye almak zorunda. Dolayısıyla Allah yardımcıları olsun. Amin. Allah hükümete kuvvet versin. Amin. Becerik versin. Amin. Akıllı insanlar işin başına gelip bu işi iyice yönetip bu krizi atlatmalar nasip eylesin. Amin. Amin. Biz duacıyız. Amin. E bir de yardımcı olan Nasıl yardımcı olalım? Efendim ateşe benzin dökmeyerek, ortalığı körüklemeyerek, işte böyle özellikle sakallı, çarşaflı bacılarım e, dikkatli olsun. E, laf atanlara karşı bir cevap vermeye kalkmasın. Sevabını Allah'tan hesabetsin alsın. Kim ne dediğiyse onun yanına mı kalacak? Yanına kalmayacak. Allah'ın Allah azabı, intikamı var. Sen boş ver kardeşim. Şimdi bu fitneyi durdurma zamanıdır. Evet hükümeti de zora sokma zamanında. Değiliz. Biz ne yapmayacağız? Biz öldüren taraf asla olmayacağız. Bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Abdullah bin Amir bin Aslan rivayet edilen altı şeridi. Ve lezî nefsî bil. Canım yedinde kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Le katlu müminim. Ağzam indi Allah'ım dünya. Bir imanlı adamın ölümüne sebebiyetle verse öldürmek bütün dünyanın yok olmasından Allah indinde daha büyük bir hadise. Bir can ya. Bütün dünya Allah'ın de bir canı. Yani her şeyi yıkmış gibi oluyorsun. Dünyanın içinde ne var? Kabe'si de var. Ravza'sı da var. Değil mi? Vesteksa'sı da var. Bu kadar camisi var medresi de var, Değil mi? Bütün dünya yıkmaktan daha büyük bir musibet. Ebu Ureyya radıyallahu anh tarifat edildi hadis-i şerifte. Levenne ehles semâhle l'azıştara güvide mü'min. Lekebballahu cemi'an finnâ. Göktekiler yerdekiler. Hepsi toplaşsalar, bir Müslümanın kanını akıtmakta ortak olsalar allah Teala kim kafasına vurdu, kim öldürdü demez. Gök ve yere elinin hepsinin iştiraki olsa hepsinin yüzü üstü tökezler cehenneme atar diyor. Yani bazı oluyor ya böyle kim vurduya gitti gibi, kalabalık bir linç gibi vesaire. Hepsi katil oluyor. Allah Allah. Resulullah Cündübel Beceri radıyallahu ta'l-i vat. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men istatam minkum ellâh'u lebeyni hu beynin cennet mil min demimri'in Gücü yeten cennete girmesiyle arasına bir avuç Müslüman kanı engel olabilir diyor. Bir avuç Müslüman kanı sizden birinizin cennete girmesine engel olabilir. Varsa gücünüz, gücü yeten varsa en yurîkavu böyle bir kan akıtmamaya, efendim onu yapsın. Bir insan katil olursa hangi sebeple oluş olsun İslam cihatı ayrı. Bir insan Müslüman kanına girerse cennetin hangi kapısından gelirse o kan engel olarak önünde duracaktır. diyor. Ya çok tehlike ya. Ne lüzum var bir bu kargaşaya girelim arkadaş ya. Bir Müslümanın kanına girersin bilerek bilmeyerek ne lüzum var. Dikkatli olalım ya. Hatta kafir olsa, Ermeni, Yahudi vesaire pasaportlu turist veya vatandaş olsa bunu öldürebilir misin? Buna ne denir? Zimmi denir. Ne diyor Kirmici hadisinde, Nese'i hadisinde? ''Men katele katiyle el zimmet'' demedi Rihancen. Nese'i de, zimmilerden birini öldürse diyor, cennetin kokusunu bile duyamaz. ''Ve nevi rihâ le vücud mesire der baynâme'' Cennet'in kokusu kafirden kalkana 40 senelik mesafeden duyulur. 40 sene. Tirmizi adresinde ben okurdum hep. Orada ne diyor? He? 500 senelik yoldan cennet'in kokusu duyulur. Zimmi öldüren duyamaz. Çünkü neden? Güvenceli. Hükümeti zora sokuyorsun, devleti zora sokuyorsun. Sen adam adamı öldürme hakkın yok. O kısas hakkın, şu hakkın, bu hakkın. zaten bunlar uygulamıyorlar senat ama... Başka üstüne ne hakkın varsa onu da mahkemeyle arayacaksın. Seni öldüremezsin. Efendi Hazreti hep derdi ki insan öldürmek seni, babanı bile öldürse onu öldürmek senin hakkın değil. Ancak şerata göre de olsa hakkın değil. Yani kısas hakkın var ama mahkeme kararıyla yaptırılacak. Devlet eliyle olur. Şahıslar yaparsa kan davası çıkar. Onun için bunlar ince meseleler. Evet. Kardeşlerim okuduğum adı gelelim. En baştan okuduk. Ne okuduk? Her kim fema yetu'l müminen bir mümini öldürürse mücrimdir. Tabii kasten öldürürse. Bir de Müslüman diye kasten öldürürse, yok sakallıdır, yok hacıdır yok Müslümandır falan, feceza'uhu cehennemu haliden fiha. O cehennemden ebedi çıkamaz. Neden? Müslüman diye öldüren kafir olur onun için. Anladın? Kızdığından öldüren kafir olmaz. Müslüman diye öldüren kafir olur onun için ebedi kalır. Ama Müslüman diye öldürmese de kasten öldürürse en büyük günah işlemiş olur. Vallahi Allah ona gazap etmiştir. Öfkelenmiştir ve lanet ona lanet etmiştir ve adhab-ı azîm'a. Hiçbir ayette böyle bir şey yok. Ona çok büyük azap hazırladı. Gazabı, laneti, azabı, cehennemi ebedîli, hepsini bir ayette söylemiş. Böyle bir günah yok. Onun üçündür ki biz Rabbimizin fazlu keremiyle Müslüman kanına girmeden Allah'ımıza kavuşacağız inşallah. Evet. Tabii ki e, hadis-i şerifler var. E, bu işler inşallah haftaya kadar sa sakinliğe kavuşur inşallah. Yine dua edelim mübarek gecelerde. Hep ne diyorum? Hep dualarımda dediğim laflar değil mi? iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Deyip deyip durduğum dualar. Bu duaları boşuna demiyorum. Çünkü rahmetli Tevfik abi vefat etti. On sene oldu herhalde. O mübarek çok şu zu zuhuratlar görürdü. Çok rüyalar görürdü. rüyalarına çıkardı. Yani depremin yedi şiddetine kadar önceden görmüştü. Hep ben ona göre secdeler yaptırdım onu rüyalarıyla. Daha olmadan eve. Bin kamebek elimde çıktığı rüyaların sabit olduğu deliller var. Ama derdi abi bana abi derdi abi benden büyüktü ama abi derdi iç savaş var dış savaş var çok kargaşa var. Neler var, neler var. Tabii on dediği beş, on senelik, on beş senelik işler. Amma ve lakin e, bu gavurların rahat durmayacağı, bu memleketi karışmak ist karıştırmak istedikleri, bölmek istedikleri, e, işte geri arka planda kafirlerin bulunduğu bir gerçek. Ondan dolayı da bu memlekette her zaman kaygan zemin mevcuttur. Bir anda ne oldu ya? Nereden çıktı? Ne alaka bile anlamadan bir de baktın ateş, barut patlar gider. Onun için biz Allah'ımızı, peygamberimizi seven vatanımızı seven efendim, dinle bağlı Müslümanlarız biz sabırlı olacağız tehambüllü olacağız muazzaf değiliz, asker polis değiliz görevli vazifeli değiliz onun için efendim, en azından böyle sövmeler, saymalar ortada gördüğüm kavgalar, gürültüler uzak duracağız e bir de efendim çok gezmemeye e, ibadete devam etmeye zaruret miktarı, işini görür zaruret camiye evine, bit, camiye evine Böyle yaparsak Allah bizi zararlardan muhafaza edecek. İnşallah urahman. Ben efendim bu dualarla, dileklerle bitireyim. Şimdi vefat edenlere dua Bu nedir? Bunlar. Dua isteyenler çok oluyor. Ben ediyorum size. Merak etmeyin. Yani isminiz de bana ulaşmasa da dua isteyenler diye ediyorum. Mevla bilmiyor mu kim dua istedi? ne istediği böyle veriyor ve verecektir. Ama siz de bize dua edin inşallahü rahman. Efendi kardeşlerim. İşte biraz kurbanı kestim, Afyon'a gittim. Hava Kütahya'dan. Yine sardılar başımı her yerde. İşte biz dinliyoruz Hale Kuden falan. Yani için televizyon da açıldı falan. Zaten ondan dinliyoruz dediler. Ne dedim? Nasıl oldu ya? Bir hafta da ben buraya ancak geldim. Bir hafta oldu dedim. Ve her yerde var. Sonra bazı Arabistan'dan misafirlerle karşılaştım, kaldığım yerde. Ondan sonra bazı alim, salih insanlar. Baktım adamcağız diyor ya biz seni diyor Şeyh Ahmet diye da bir Şeyh, Araplarda yaşlıya falan Şeyh derler. <gülüyor> Yaşlandığım için, yoksa öyle tarikat Şeyh'i varsa değil. Yaşlanırsa falan Şeyh derler, hocaya da Şeyh diyorlar. Ondan sonra Cübbeli'yi bilmiyormuş onu. Cidde'de durum Mekke'de durur, bu bağlamda. Gittim diyor Fatih Sultan'ın yaptırdığı hamama gittim. Orada Afyon'da gitmiş yani. Ben ne kese olabildiğim, ne su vurabildiğim üzerime hiç vakit bulamadım yani. Kabirler, ziyaretler vesaire. Nereye gitsek işimiz, gücümüz, baş... ya gelen başımı sarıyor ya. Ondan sonra o baktım maşallah dedim ya. Fatih Sultan orada hamam varmış, benim haberim yokmuş yani. O gelmiş Mekke'den orayı bulmuş yani. Onlar da keyfine düşkü mübarekler maşallah. Allah keyfini bozmasın. Ee, ondan sonra gittim diyor Fatih Sultan Hamam'ına. E ee, bir de baktım amamın ortasında televizyon açık. E ee, sen orada konuşuyorsun. Allah Allah. Dedim Ben seni tanıyorum diyorlar ki cüppeli cüppeli. Ben cüppeli ne demek bilmiyorum. Arapça konuşuyoruz tabii onlar da. Ben diyor Şehabett diyorum. Diyor o da diyor ki ne Şehabett. O da diyormuş ki <gülüyor> Diyormuş diyor ki cüppeli ne demek Onlar anlamıyor ondan anlamıyorum. <gülüyor> i̇şte cüppelı sahibi cüppelı falan Adam Adamdan diyor. Ya hamamına giden lale gül tibi. Hamamından tut kıra her yerde bu. Bir birçok insan yoldaş, şehitlerden ziyaret ettim. Orada da şehit anneleri yazıyorlar. Hepimiz kurdurduk diyorlar. Bütün şur tut dünyanın her yerinden Özbekistan'a her yerden telefon. Herkes kurmuş her Daha tabii yeni bu. Ben daha bir canlı yayına çıkamadığım bir şey bak. Test yani bu şimdi. Ama onu diyorum ki bizim testte de olsa öbürlerinin jestinden iyidir yani. <gülüyor> Çünkü sohbet var. Sohbet varsa her şey var. Her ilim var. Sohbet yok, bir şey yok. Yani e, bizim sohbette muhabbet var, samimiyet var, niyet var. E, ki sohbetlerde dinliyorum ben bile az da ağlayacağım kendi konuştuğuma. <gülüyor> Çünkü ben iman etmiş bir adamım. Ben orada sen konuşuyorsun, öbürü konuşuyor, beni alakadar etmiyor. Ben orada konuşmanın içeriğinde... Ben nasıl konuşuyor? Öbürü diyor ya hocam şuran açık kalmıştım yani. Ya ben oraya bakmayın ki şuram açık kalmış. Şimdi beni düzene sokuyorlar biraz telefon var diye. Içeri. Oram açılmış, böyle yap kardeşim. Sen şeye bakacaksın, yine Ömer ibn-i Aziz'in, bugün okuduğum kitapta. Diyor ki, oturuyorlar bir mecliste, adamın biri Kur'an okuyor, yanlış okudu. Yandaki ulema adam biri de, düşün artık nasıl ulema, tabi'in zamanı yap. Ulema adam biri de yanlışı düzeltmişler. Veyahut Ömer bin Abdülazer diyor ki yani ya yanlış okuyor şunu düzeltelim. Yani dedi mübarek adam okunan ayetin manasını kendini kaptırıp da adam ne okuyor talimi teçbidi nasıl onu mu düşüneceğiz dedi ya. Yani okunan ayetin manasından uğraşsana dedi. Ne takıldın adamın idgam yapmamış, gunne yapmamış iki el çekmiş. Tamam onu talim hocası düzelsin kardeşim. Şimdi biz kendimizi düzeltmeye uğraşıyoruz. Ayette cehennemden bahsediyor, sen diyorsun iki elif çekmedin diyorsun. Yani adam zaten sen cehennemden kurtardın mı ya? Belki iki elif çekmeyen cennete gidersen cehenneme gidersin. Şimdi derdimiz ne yani bizim? Ben kendi sohbetini etkileniyorum. Niye etkilen? Benim sohbetle alakası yok, ben bir çocuk orada konuşsam bir şey. Allah Allah etkilenirim. İman bunu gerektirir ya. Sen ahiret dertlisi olmandan sen inanıyorsan, o ne demiş, bu ne demiş, ayağı başı şöyle, üstü baş. Bize ne? Konuşan içi içeriği. Bizim sohbetlerde onun için samimiyet vardı. Bu samimiyetten dolayı bıktırmaz. Bir buçuk saat, iki saat bıktırmaz. Öbür adam, onu diyorum adam. On dakikada kağıt elinde, bütün milleti uyuttu cumada ya bu hafta. Bütün milleti uyuttun bu bağıra kadar. Sağıma bakıyorum uyuyorsa olma bakıyorum. Ya. On dakikada, ya ben üç saat konuşsam beş saat uyutamıyorum diyorum. Sen on dakikada hoca efendi nasıl uyuttun bu cemaati ya? Ya kağıtı da okuyamıyor. Noktayı virgülü de bilmiyor. Türkçeden de haber yok. Kelimenin yarısını burada okuyor. Yarısını burada okuyor. Mana da ters çıktı. Rahmetli bizim Celal Hoca gibi. Allah selam Her zaman o da komok dedi. Kurban bayramında işi küçük şey yazırlar. Ders. Resul Hoca'nın şey iyidir. Türkçesi her şey iyidir mübarek. Hatip alan. O da mübarek yaşlı bir hoca vurdu. Ha. Ondan biraz daha yaşlı. <gülüyor> Ya hoca diyor ben şu Türkçeyi bilirim o da resmi imam ya mecbur hutbeyi o okuyacak. Ya diyor şunu biraz şey her sene aynı hutbe Ya Ya zaten aynı hutbe de mübarek her sene aynı hutbe, ezberle daha. Onu da ezberleyemiyor. Orada düzeltiyor düzeltiyor kaç kere talim şey odada biz medresede. Sonra çıkıyor yine hutbede. Kurbanlarınızı itikargaya yedirmeyun diyor. <Gülüyor> ya kardeşim cemaat birbirine bakıyor. Deli miyiz manyak mı? İte kargaya niye yedireceğim kurbanı diyor. İte kaka götürmeyin yazıyor. <gülüyor> Her sene aynı olur mu ya? Bir sene olur, iki sene olur da. Böyle yani. E şimdi o zaman millet donuk, cemaat tesirlenmiyor. Cemaat zayıf, az. E tamam da e sen de milleti bir çalkalayacağım kardeşim. Bir sallayacağım. Bir hareketlendireceğim, bir uykusunu kaçıracağım, Bir şeyler ya. Böyle bir ruhsuz, duygusuz, şuursuz yani vazife yerini bulsun kabilinden efendim orada elindeki kağıtı bile Türkçesini bile doğru okuyamazsan yani bu cemaatta ne yapsın zavallı zaten de bir bayrama gelmiş orada bir ufak bir ehlise, bir iman, bir ahiret, cennet, cehennem ya on dakikada bu insanın gönlünü alabiliriz ya. Yani hakikaten 10 dakika, 15 dakika deyip geçmeyin. Nici insanlar öyle döndüler ya. Ama Allah Teala bu Diyanet Camiası'na da çok vasıflı hocalar, müezzinler nasip et. Allah'ım yerden mantar gibi bitirsin, yetiştirsin. Amin. Bütün bu camilerin herhalde ehillere teslim etsin. Amin. Ta ki bu millette cevher var. Bu cevherin dışarı çıkarsın. Amin. Allah amin. Ya Rabber alem. Allah Teala da sizlerin dünya hireb yuvanızı yapsın. Hidayet bulanların sevabına ortak yapsın. Amin. Amin. Sayamayacağım kadar dualar yazıyoruz. Bazı kere artık baş edemiyoruz. Mesela en son sayfa 96. El evvelu, el ahiru. Allah'ın hangi isimlerindeyiz bu ay? El evvelu, el ahiru. Hidayet ayına gelecek. El zahiru, el batu. El evvelu, el ahiru. Öyle bir duam Burada tabii kahsaları var, ismi şeriflerin beyanları var. Kaç madde yapılmış burada? 14 madde. Mesela diyor ki, düşmanlarından kurtulmak, yüksek mertebelere nail olmak için bu ismi şeriflerin ve şerifleri var. Gümüş memha üzerine Nerede? 96'da rakamlar var. El el el akim. 14 de ne diyor? Son. 96. sayfanın sonu. Her ay karambole gidiyor bu. En önemli mesele. El evvel en önce demek. El ahir en sonra demek. Başı yok sonu yok demek. Bizim başımız sonumuz var. İsmi şeriflerin el evvel el ahir isimlerinin bütün hasselerinden faydalanmak isteyen namaz vakitlerinde ya evvel ismi şerifini 37 kere ya ahir ismi şerifini 801 kere. Dikkat! zikrettikten sonra şu duayı okuyacak bu duayı okursa Allah onu her işte en öne geçirecek her şeyden en geri bırakacak neler neler neler neler bak Arapça dua manası altında yalnız bak ya evvel 37 kere zikreyecek ya evvelü ya evvelü ya, ya da el da el evvelü el evvelü evvelü celle celaluhu ya ahir kaç kere? 800 bin kere duasına bak ya Rabbi en ilk sensin, kadim sensin, ezeli sensin, varlığı, varlığının niyatı yok, Ebedi sensin, sebepleri yaratan sensin, alemleri icat eden sensin, her birini eceline kadar geciktiren sensin, her şeyin varlığında icadına muhtaç olduğu Allah Celle Celal. Her hayat sahibinin canlılığında, diriliğinde kendisinin verdiği ruha ve hayata muhtaç olan Allah Celle Celal. Her canlının öldükten sonra tekrar kendisine döneceği Allah Celle Celal. Ey kurban olduğum Allah. Senden niyazım şudur ki Ya evvelü, ya ya zahirü, ya batulü, ya rabbel alemin. La ilahe amin. Ne istiyorum? Senin hayatınla beni ihtiya edesin. Senin diriliğinle beni yaşatasın. Bunlara devam eden adam diyor yaşamaktan yorulur ne zaman öleceğim diye bekler. Yaşamaktan yorulur ya. Herkes gider ok alır ya. Niye? Hayatınla ihtiya edesin. Bu defa bunun manen kalbi diri olur. Ahiret hayatı hayat olur. Kabir alemi berzahı hayat olur. Senin hayatınla beni abad edesin diyor ya. Ama zikredeceğim kardeşim Esma-i Husna. İsmi şerimleri Duada bir kere okuyacağım. İşte 96. ayet. Yaşamak isteyenler. Ama hoca ben zaten canımdan bezdim öleyim diye geldim. O başka sen. Allah'ım aziz rahmet versin. Ama ben yaşamak istiyorum. Hizmet için. Hizmet için yaşayacaksam Allah'ımın yaşatmasıyla bu yolda yaşatsın. Amin. Hayatıyla hiyatsın. Amin. Abi, bu duada unutmayın. Daha da burada 13 madde var okumadık. Yani sırf hasseleri. Bir de manaları. El evvel ne demek, el ne demek. Allah'ın ismini bilmeden Allah bilinmez. Allah bilinmeden cennet bulunmaz. esma yazıyoruz her dergide. Çünkü Mevla'nın ismini bilmeden zatını Sıfatlarını bilmediğin zaten nasıl tapacaksın? İsimlerini bilmediğin Allah'a nasıl secde yapacaksın? Sen şuursuz zikredersin. Sen huzursuz ibadet edersin. Allah'la ünsiyetin yok. Ben Allah'la nasıl görüşeceğim, buluşacağım. Ancak zakirle mezkur arasında münasebet kurulur. Zikredeceksin. Zikir manasız kabul olur mu? Hiçbir namaz huzursuz, huşursuz kabul olur mu? El evveli diyorsun bilmiyorsun. El ahiru diyorsun bilmiyorsun. El zahiru ne demek bilmiyorsun. Evvela Allah'ımızı tanıyalım. Allah'ımızı bilelim. Rabbim bildirsin. Esma Üstasını bildirsin. Oradan zatını buldursun. Sıfatlarını tanıtsın. Allah'ın huzur temin etsin. Fazıl kerevil. Amin. Subhanallah. Alayhi l Amin. Ya Rabbi cennetinle, cemaline bizleri müşerref eyle. Amin. Cennetini ve rızanı istiyoruz bizlere helal eyle. Amin. Cennetini ve cennetine yaklaştıran inançları, sözleri, amelleri, ahlakı nasip eyle. Allah'ım cehenneminden, azabından sana sığındık sen muhafaza. Amin. Azabından, gazabından Cehenneminden, ateşinden sana sığındık emin eyle. Allah'ım cehenneme yaklaştıracak inançlardan, fikirlerden, amellerden, huylardan cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Allah Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem neler istediyse hepsinden biz de istiyoruz nasip eyle. Amin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nelerden sığındıysa sana sığındık sen bizleri de muhafaza et. Allah'ım gücümüz, kuvvetimiz yok. Günahtan kaçmaya, ibadete devam etmeye ancak senin yardımınla güç kuvvetler ehline. Zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı bizlere yardım eyle. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Dünyanın usvalinden, ağrından, azabından emin eyle. Allah'ım savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eyle. Suriye'de El-Sunne Cizîzî eyle. Irak'ta El-Sunne tazîz eyle. Hakkara'nın her yeni değerli Zalimleri kahreyle mahveyle. Amin. Zalimlerin düzenlerini iptal eyle. Amin. Kuvvetlerini imha eyle. Yahudi Hristiyanların oyunlarını iptal Amin. eyle. Dilelerini başlarına makus Amin. eyle. İslam ümmeti, İslam cemaat üzerindeki bütün emellerini boşa çıkar ya Rabbi. Sen onları beklemedikleri yerden birbirine düşür. Amin. Güçlerini, kuvvetlerini aralarında kullandırt Ya Rabbi. Ve ya hayran veya ve ya Evlatlarımızı hayırlı eyle. Amin. Ya Rabbi yuvalarımızı el sünnet yuvası eyle. Amin. Ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağı eyle. Amin. Amiden dinlene cehennem ateşi değdirme. Allah'ım sen fazla bu son ayımız, son günlerimiz, sene sonuna yaklaşıyoruz. Defteri amalimize hayırlı ameller nasip eyle. Amin. Senemizi hayırlı amellerle, tevbelerle Amin. kapatmaya muvaffak et. Yeni yıla yıl yılbaşımıza sen bizi ya Rabbi sahati afiyetle ve ibadet tahat ile ve tevbe ile su ile kavuşmaya Bizden ne duasiyenler varsa ne hacetleri varsa sana arz eyledik hayırlı muratlar eskali. Ne korktukları varsa emin ile şeyler emin Allah'ın sözümüz sohbetimizi her yere ulaşmasın nasip et. Gecenin girdiği yere ulaştır gündüzün girdiği ulaştır herkesin evine ocağına ulaştır oradan kulaklarından kalplerine eriştir ya Rabbi hidayet senin elinde kalpleri çevir ya Rabbi namaz kılmayanlar namazlar başlar Allah'ım içki içen kumar zina gibi günahlara düşenlere müptela olanlar Tevbe nasıl iyi böyle Allah'ım helismet olmayanlara helismete çevir Müslüman olmayanlara iman nasıl iyi böyle Allah'ım bu kanalı hayır kanalı eyle Şerlerden muhafaza eyle göznazardan muhafaza eyle Allah'ın sohbetlerimizi dünyanın her yerinde müessir eyle, etkileyin. Allah'ım nazardan muhafaza eyle, şerlerden muhafaza eyle, suikastlardan muhafaza eyle, etrafımıza bela olan ajanlardan muhafaza eyle. Allah'ım sen bizi himayenle yeni bebeği kundaktaki çocuğu koruttuğun gibi muhafaza eyle. Ya Rabbi. Ve ya nasirin ve ya hayran Ya Rabbel alemin ve ya hayran nâsirin. Bize de iman-ı kamil eyle. Kelime-i şehadetle çenek kapamak nasip müessere. Amin, amin. Bi hurfet tahe ve yasiru sallallahu. Ya Rabbi sen bu ateşi durdur ya Rabbi. Ne zaman ateş yaksalar bu Yahudiler içindir bu ayet. Bu Türkiye'de yanan ateşte kesin inanın bilin ki Yahudinin yaktığı ateştir. Onun için bu ayetle yine aynı dahildir. Ne zaman ateş yaksalar... Allah onu söndürdü namaz harayla. Bu ateşi de sen söndür ya Rabbim. Ve ya ve ya askerimize, polisimize kuvvet ver ya Metanet ver ya Rabbi. Güç ver ya Rabbi. Sabır Amin. ver ya Rabbim. ver ya El Elisine teyitikatı ver ya Rabbim. Ya vatanı kuvvetli muhafaza etmeleri muhafaza etme. Bütün oyunları, hileleri önceden haber Allah'ların nasibine istihbaratı güçlü eyle ya Rabbi. Bunlar suikastlar, sabotajlar yapmadan onları öğrenmelerini nasip et. Hemen evlerinde yakalamalarını nasip et. Kimsenin burnu kanamadan bütün bu suikastları durdurmalarını nasip et. <gülüyor> ya Rabbel Alemin ve ya Hayr'an nasip. ve ya Hayr'an Fatihin Allahümme, Allahümme. Salli ve Sellem Sallim. ve Bârik Ala Seyyidina Sallim. Muhammedin Nebiyin Ümmin Sallim. El Habibil Alil -al Kadri Al-Azimil Jahi ve Al-Alihi ve Sahbih. As-Salaatu wa As-Salaam. ya Rasulullah. As-Salaatu wa as ya Habibullah. As-Salaatu wa as ya Seyyid al-Evalin al-Aakhirin. Subhani Rabbika Rabbil Hizzeci Hama Ala al Alhamdulillah Rabbil Alamin.